Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Bu hafta ne konuşacağız? Başta hemen hızlıca söyleyeyim. Davut Kayseri'yi konuşacağız. Osmanlı'nın İznik'te kurduğu ilk medresenin ilk baş müderrisi, hakim bilgisiyle. Buna tabi İhsan Fazloğlu hocamız İtiraz edecek diye düşünüyorum. O itirazları konuşacağız. Davut Kayseri etrafında 14. yüzyılda Anadolu'daki kültür atmosferini, hayatını bu programa gelene kadar konuştuğumuz aslında atmosferi yeniden ve Anadolu'da verdiği sonuçları Allah izin verirse önümüzdeki 1,5 saat içerisinde boyunca konuşmaya çalışacağız. Bunu şehri yeniden kurmak. Bilgi ve eylem, bunun altını çizmek istiyorum çünkü sormak istiyorum. Davut Kayseri dedik ve 14. yüzyılda bilhassa neler oldu Anadolu'da bu soruların cevaplarını vermesek bile bu sorulara yeni sorular ekleyeceğiz. Doğamız gereği soruların peşindeyiz çünkü. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş Nasılsınız hocam? İyisiniz? Şükür diyelim. Allah bugünlerimizi aratmasın. Eyvallah. Sizin gene bir hareketinizle başlamak isterim. Bugündü ama ondan öncesinde aslında onunla başlayalım hocam ben bu Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki kara deliğin fotoğraflanması meselesi var malumunuz ona dair de sizin ilginiz olduğunu bildiğim için konuşmak isterim ama siz Kocav'daydınız bugün evet. onu konuşmak isterim Teoman Duralı Hoca ile ilgili evet, bir Kürt program Kültür Hocav Vakfı Kocav oradaki lisans öğrencileri farklı üniversitelerde hı hı. farklı bölümlerde okuyan lisans öğrencileriyle Vakf'taki bazı hocalar birlikte e, merhum hocamız Teoman Duralı'nın eserlerine mütalaa ederek e, başta biyoloji bilim felsefesi ve biyoloji felsefesi olmak üzere hocanın çeşitli konulardaki medeniyet, Türk tarihi, ahlak efendim ve benzeri konulardaki fikirlerini ele alan e, 7 oturumlu yaklaşık 40'a yakın tebliğ yani hakikaten e, olağanüstü bir gayret ve çok başarılı bir sempozyum oldu. Siz bazı oturumları takip ettiniz. Takip ettim. Ayrıca bir de rica üzerine, arkadaşların talebi üzerine bir değerlendirme yaptım. Hocanın Türkiye'de iyi bir sosyal bilimci bir ya da iyi bir entelektüel olabilmek için hangi konulara dikkat etmesi gerektiğine dair bize söylediği başlıkları maddeler haline getirerek Genç arkadaşlar aktarmaya çalıştım. Güzel bir şey oldu. Kapanış evet. konuşması Kapanış yaptınız. Kapanış konuşması evet. Şimdi etkinlik sayısı vesaire ulağanüstü bir iş. Evet. Şeyi merak ediyorum ama hususen. Takip ettiğiniz oturumlar itibariyle ne oluyor? Şimdi sana nedir? daha önce de aramızda konuşurken söylüyorum ya. Gençlik çok farklı. Yani bizim o çok genellemeler üzerinden yürüttüğümüz belki o dönemin şartlarıyla alakalı... Gençlikte böyle e, derinleşen, odaklaşan e, çok ciddi çalışmalar var. Çok parlak zekalar var. E, felsefi düşüncenin, entelektüel perspektifin, bakış açısının ne anlama geldiğini daha lisans düzeyinde e, fark eden hmm. gençler var. Bu çok iyi bir şey. Yani Ben ilk e, uluslararası bir toplantıda doktora öğrencisiyken katıldığım ilk defa yani tebliğ sunacağım. O zaman kadar tebliğ nedir? Ya bildiri nedir? Sempozyum nedir? Atıyor. Bilmiyorsunuz ki. Kimsesi öğretmiyor. Yani. Öyle bir gelenek yok. Şimdi bu genç arkadaşlar daha şimdiden hmm. e, hazırlanıyorlar. Yaz, metin yazıyorlar. Onu sunuyorlar. Hocaları tarafından eleştiriliyor. Arkadaşları tarafından dinleniyor. Soru konusu kılınıyor. Müzakere yapıyorlar. Bu büyük bir nimet. Bu Türkiye'nin aslında her şeye rağmen geldiği noktanın iyi olduğunu gösteriyor. O açıdan çok güzel tebliğler vardı. Konuya hakim, konuyu iyi sorgulayan, hatta geri geldiğinde eleştirel soru soran hocanın fikirlerine karşı lisans düzeyindeki gençlerden bu hakikaten gurur verici bir şey. Eyvallah, ilim dünyasında da o zaman genel olarak söylenebilir mi? bilmiyorum. Bugün dünden iyi, Yarın inşallah bugünden daha iyi olacak. Kesinlikle. Şimdi benim şöyle bir tespitim var. Bunu burada konuştuk bilmiyorum ama benim zamanımda bir sınıfa girdiğiniz zaman sınıftaki zeka seviyesi belli bir orandaydı. Yani 100 kişi varsa sınıfta sınıfın zeka artılaması da %70-80 ise o büyük çoğunluk o %80 70-80 etrafında kümeleniyordu. Hani bunun böyle grafik olarak göster nokta olarak oradaydı. Hı. Hmm. Bunun e, Türk toplumunun geçirdiği sıkıntılarla son derece ciddi alakası, alakası var. Yani e, son dönem savaşlardan tut, İstiklal Harbi'nden itibaren. E, ama şimdi sınıfa girdiğiniz zaman e, zeka seviyeleri arasında çok ciddi farklar var. Deha seviyesinde arkadaşlar var. Okumaları, e, okuduğu metinler, e, derinlikleri bakımından birbirinden çok farklılar artık. Bu önemli. Çünkü ortalama zekanın yoğunlaşmanın olduğu bir yerde istisnalar olmaz. Hmm. Bu zekayı e, hangi anlamda kullanıyorsunuz hocam? Nasıl anlayalım? Yani entelektüel tabii, tabii en, çabaya vesaire çabaya hem tabii elbette biyolojik fizyolojik neyse genetik tarafı var ama hem de e, çocukların hazırlanması bakımından, hmm. sahip oldukları okumaları bakımından. Yani öyle gençler var ki okudukları kitapları Bazen ben bile bu kitapta var mıymış diye soruyorum kendi kendime. Takip yetenekleri, tabii imkanlar da çok değişti şüphesiz ama bunu iyi değerlendiriyorlar. Bu açıdan ben kişisel kanaatim yoğunlaşmanın, temerküz etmenin belli bir dağılım göstermenin biraz dağılık olması taraftarıyım bu entelektüel hayatta. Hmm. Tahayyül gücü yüksek, tefekkür gücü yüksek, ne bileyim ben... Zekası yüksek, aklı yüksek insanların böyle biraz dağılması lazım. Bu böyle bir dağınıklığın oluşturduğu denge durumu daha verimli olur diye düşünüyorum. O açıdan ben ümitliyim açıkçası. Hem 35 yıla yakındır üniversitelerdeyiz. Oralarda gördüklerim bu süreci takip ettiğim zaman entelektüel açıdan iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bunu şeyde de görüyoruz. Türkiye'de yayınlanan eserler, o eserlerin kalitesi, eserlerin konuları, bu onları da göz önünde zaman ciddi bir zenginleşmenin telif edilen eserlerde de çok ciddi telifler var. Bunlar tabii çeşitli nedenleri görünmeyebilir. Akran belası diye bir şey var. Akranlar birbirlerini kıskanırlar. Bu gayet doğaldır. Yaşlı hocalar, genç çocukların fikirlerini dikkate almaz. O kim ki falan. Ama bu kültür böyle biraz önce 5000'den beri böyle. Şu Bize mahsus üret... da değil. Tabii. değil gayret. Bu insanlığın tabiatıyla alakalı. Bu şu anda üretilen pek çok eserin, fikrin bir 20 yıl, 30 yıl sonra gündemi belirleyecek seviyeye geleceğini düşünüyorum. Çok ciddi metinler üretiliyor entelektüel anlamda. Hakikaten okuduğun zaman gurur duyuyorsun. Hı. Burada şey de var değil mi hocam bir tarafıyla? Sultan Murat nasihatnamesinde, Fatih'e nasihatlerinde ihtiyarlığa övgüde bir kıy kıy evet, kıymet evet. sondadır diye bir yer vardı da şimdi o aklıma geldi. Ee, kıymet sonuçtadır diyebiliriz. Bir tarafıyla ben de şeyi öveyim diye söylüyorum. Bu verim e, hocaların e, hakikaten hoca olduğunu gösteren de. Yani Teoman Duralı hocaysa onun doğurduğu... Şimdi şöyle biz nedense kötüye bakarak ben şöyle bir cümle kullandım bir, bir toplantıda. Türk insanı kalitesiz değil. Ama Türkiye'de kalitesiz insanların önünü açma, öne itme kültürü var. Özellikle politik anlamda. Bu politiği sadece devlet anlamında demiyorum. Bu bir üniversitede de olabilir, bir iş yerinde de olabilir. Yani kalitesiz insanın önü Çünkü şöyle, B derecesinde zekaya sahip olan bir insan... B seviyesindeki bir insanla muhatap olmak istemiyor. C seviyesindekiyle muhatap olmak. Kontrol etmek için. Ama A sınıfı bir zeka A sınıfıyla iş yapar. B sınıfına tahammül edemez. Çünkü iş yapmak ister. Anladın mı? O açıdan Türkiye'de kalitesiz insan çok filan değil. Kalitesiz insan önü açılıyor o kadar. Yoksa çok değerli insanlar var. Akademide de çok değerli hocalar var. Çok ciddi eser üreten işte benim birlikte çalıştığım ya da başka üniversitelerden bildiğim o açıdan evet hocalar da e, özellikle belli bir yaş grubunda olan hocalar. Onların öğrencileri de elbette e, iyi oluyor. Ayrıca tabii sosyal şeyin diğer imkanlarda da bunu besliyorlar. Bir hocaya peki bu gözle bakılır mı hocam? yani Sonuçlarına bakıp e, kıymeti doğrudan ifade edilebilir mi? Bunlar da böyle çok standart e, matematiksel e, ölçütler aramak doğru değil. Şimdi Muhammed İkbal'e Sör verecekleri zaman... Ee, Muhammed İkbal e, kendisine bunu teklif edenlere ne diyor? Benim hocama da e, dönemin en büyük Alim ünvanını vereceksiniz. Şeyhul ulema, ulema. Diyorlar ki ya kimsenin hocam hocan? Falanca e, cami imamı yani tabir caizse. E diyorlar ki adamın hiçbir eseri yok. E ben varım ya diyor. Siz bana sör ünvanı veriyorsunuz. Niye? Büyük adam oldu. E o yetiştirdi. Yani bu adam yetiştirmek, insan yetiştirmenin ölçüsü öyle çok keskin sınırlarla belirlenmez. Bazen bir insan bir kişi yetiştirir. Bir milletin kaderini değiştirir. Bazıların işte ne bileyim 20 insan yetiştirir. O, o kadar çok keskin çizgilerle belirlenecek bir şey. Sabit bakılamaz diyorsunuz. Şey, sonucu olmayan hoca... Biz, ki sadece bu üniversitede de değil. Yani tabii tabii. Dışarıda da bir sürü insan var. Entelektüel faaliyet yapan onların yetiştirdiği insan. Anadolu'da. Mesela i̇şte bu ihmal ediyor. Anadolu'da çok ciddi ...emek veren insanlar, i̇simsiz, isimsiz kahraman diyorum ben bunlara. Hmm. Bunlar sadece orada tarım, hayvancılık ya da... ...o şehrin yönetimi konusunda değil... ...o şehirlerdeki entelektüel faaliyeti besleyen, öğrenci yetiştiren, yönlendiren... ...büyük şehirlere gönderen, belli hocalara gönderen... ...Türkiye'deki entelektüel hayatı takip eden... ...ben her gittiğim şehirde kitap dostlarıyla tanışıyorum mesela... ...çok farklı meslek, akademisyen değil... E, takip etme biçimleri, tarzları, kitaba verdikleri emek, okuma biçimleri, oralarda kurdukları birliktelikler hakikaten Anadolu'yu ayakta tutan. Ki bu böyledir zaten kültürel herkesin uğraşacağı, herkesin e, entelektüel, felsefi, e, sosyal bilim anlamında. E, herkesin uğraşacağı bir iş değil. E, o açıdan ve bu isimler öyle bu, bu insanlar kendilerini öne çıkartan ben buradayım e, sahnede gözükmek isteyen insanlar da değil. Pek çok insana dokunuyorlar. Yani insana dokunmak çok önemli bir açıdan. Bazen bir derste dokunursunuz, bazen bir konferansa dokunursunuz, bazen bir cümlenizle dokunursunuz. Bu tüp insandan anolda çok. Hmm. Bir, bir tarafıyla tabii biraz da yok sayılmaya maruz kalıyorlar. Onu söyleyebilirim. Böyle bir dertleri de yok ama. Şimdi İlgilenmiyorlar sen, ama. Tabii tabii. Evet. Yani gidip desen ki seni yok sayılar, benim öyle bir derdim yok ki bunu bana söylüyorsun. Hmm. Sanki ben varsayılmak istiyorum da benim peşindeymişim gibi de bunu. bunun da değil adam işine bakıyor. Eyvallah doğru doğru hocam. Biraz bu hoca meselesini şeyden e, dolayı sordum. Davut kayseri şimdi konuşacağımız zaman etrafında e, orada o zincir var. Tabii, Zaten tabii. birkaç programdır tabii. da o zinciri konuşuyoruz sonuçlarını. E, ama bu dediğim gibi şey e, yani yepyeni bir bilgi değil tabii. Samanyolu galaksisinin merkezinde bir kara delik olduğu meselesi. Ama ilk defa fotoğraflamış oldu. Onlara biraz dikkat edelim. E, her He. netleşsin. Çünkü hatırlar mısın biz Kant'ın bir kitabı bulunduğu Güldür'ü falan evet. onun... Fake olduğunu. Öyle mi? Tabii tabii. Bir, bir hmm. insan şak, şakası olduğunu sonra söyledi o kişi yapan. Hmm. Ee, onun için biraz dikkat etmekte fayda var. Ee, bazı şeyler netlesin, kesinlesin. Özellikle e, önemli bilimsel dergilerde yayınlansan ondan sonra üzerine konuşmakta fayda var. Hmm. Çünkü bilimde de şarlatanlar vardır. Ölçü budur ama diyorsunuz bilimsel bir meselede. Tabii tabii. Yani, Haber mükemmelinde yayınlanması ya, değil. Işte, bazen bilgiler istisnai olabilir. Bilim adamların Einstein'in teorileri gibi evet. ilk zaman çıktığında o da şarlatan gibi gözüktü ama kabul edildi bir süre sonra. O, o istisnai teorilerin dışında bu tür veriler üzerine e, ciddi akademik mecralarda bir e, uyuşum oluşuncaya kadar çok da uçmamak lazım. Hmm, Dikkatli olmakta fayda var. Ee, tabii evet. konuşacağımız özne Kayseri bu anlamda da ben tabii bazı başlıklar çıkarttım. Sizin önünüzdeki başlıklar nedir bilmiyorum ama işte Kayseri e, atomculuk meselesi Şimdi söyle, aslında şuradan meselesi. başlayalım bak. E, hatır, dikkat ettiysen son 4-5 programda konuştuklarımız, ben bugün çalışırken biraz konuya, hani ne konuşacağız biraz notlar alırken e, fark ettim. ilginç bir şey çıktı ortaya, tablo çıktı. Ne konuştuk? Merak'a konuştuk, Tebriz konuştuk, Yunus Emre konuştuk, Aşık Paşa konuştuk. Bir konu daha var, 5 konu. Konya masası. Ha, o birikinin konya, konya gelmesini. Bunların hepsine dikkat edersen 1250 ile 1325 arası. Yani yaklaşık 75 yıla sığıyor bunlar. İnanılmaz bir şey bu. Bir taraftan Moğollar, bir taraftan Haçlılar, savaşlar, şunlar bunlar diyoruz. Bir felaket çağından bahsediyoruz. Ama bir tarafta da küçük ölçekte İslam medeniyetini, büyük ölçekte de Akdeniz dünyasını dünya ölçeğinde etkisi olan çalışmaların, kurumların, isimlerin, eserlerin ve fikirlerin üretildiği bir dönem. Bu inanılmaz bir şey. Orada hocam benim bir sorun var. Hı. Böyleyim çok özür. Şöyle yine sizden öğrendiğimiz bir şey. Siz bu ilmi çalışmaların, entelektüel çalışmaların, medrese vesaire, astronomi e, rastlathane ve bunların yapılması için e, güvenlik, e, haber alma teşkilatı, şehir gibi şeyler söylediniz. Evet, evet, sizden evet, evet. öğrendik. Şimdi tam bu noktada aslında bir kaosun içinde Selçuklu yıkılırken hatta sorularından biri de olacaktı. Anadolu Selçuklu devleti yıkıldıktan sonra geriye ne kaldı? Baktım, medreseler kaldı. Şöyle ama, e, politik zamanla entelektüel zaman çakışmaz. Her zaman. Hmm. Ya biz politik zaman üzerinden gidiyoruz. Selçuk devleti kuruldu, genişledi, yıkıldı. E, olabilir. anlıyor evet. musun? Bazen e, biz mesela Moğolların Anadolu'daki günümüze gelen medreseler, biraz güzel bir nokta yakalamışsın. Medreseler, şifahaneler ve benzeri diğer kurumlar, o ...şu anda Anadolu'da ayakta olan... ...bunların yüzde yetmiş beşi... ...Moğollar döneminde yapıldı. Mesela. Tabii tabii. Ee, elbette Selçuklular, Danışmentliler... ...diğer beylikler döneminde yapılanlar var ama... E, ...çok mesela... Şifaneler, ...bazı mesela Sivas'taki medreselerin falan... ...çoğu... E, ...Moğollar döneminde yapıldı. Yani şunu demek istiyorum... E, ...çok yoğun bir dönemden bahsediyoruz. Bu dön dönemin özellikleri üzerine konuşalım. Bir de... E, ...burada... Hani hatırlar mısın ilk konuşmalarımızda şöyle bir cümle kullandım. Bugün kurduğumuz cümlelerin büyük bir çoğunluğu 25 yıl, 30 yıl sonra çöp olabilir. Evet. Şimdi bak güzel bir örnek vereyim sana. İşte ben bir makale yazmıştım, ee, nazariyatın birinci sayısında yayınlandı, nefslem teorisi üzerine Seyir Şerif'ten hareket ederek. Sonra ikinci bir makale yazdım. Sonra bu çoğaldı. Ee, dünya'da işte McGill gibi üniversitelerde, çeşitli üniversitelerde bunun üzerine doktora tezleri yapıldı. Türkiye'de de bunlar çoğaldı. Falan. Ama mesela Eşref Altaş Hoca ile çalışan genç bir meslektaşımız, Maşuk Aktaş, tuttu bu metnin Seyir Şerife değil, Şemsettin Sema diye ait olduğunu tespit etti. Bak ne hmm. kadar değişiyor meseleler. onu demek istiyorum. Ee, yani aslında çok şey olacak, ya, emekleri zayi etmek istemiyorum ama e, henüz daha gerçekten hani Mehmet Genç Hoca'nın işte mesleğinin 50. yıl dönümünün ansiyetiyle yapılan bir toplantı saygı toplantısında şöyle bir cümleyle giriş yaptı. 50 yıldır çalışıyorum. Neredesiniz diye sorarsanız henüz daha işin başındayım demişti. Hakikaten bu böyle bir şey. Şimdi geçenlerde yine bizim Harun Kuşlu Hoca bir makale hazırladı. Bağlam duyarlı terimlerin gibi semantik konusudur bu, mantık konusudur. E, taftazani iyice tartışması etrafında gelin bir eve kadar olan seren camını ki, çok önemli bir konudur. Hem semantikten mantıkta mantıklı. E şimdi bunları hiç bilmiyoruz. Bunlar yeni yeni çalışılıyor. Şimdi şöyle bir şey değil bu. Bizim yaptığımız çalışmalar genelde bu dönemde dahil biraz sonra üzerine konuşacağız. E, i̇sim listeleri çıkartıyoruz. Bir i̇şin başı bu ama burada kalmamak lazım. İşte A şahsı, B şahsı, şu eseri yazdı şurada doğdu. İşte diyelim ki Diyanet İşleri İslam Han çok güzel maddeler var bu konuda. Bir maddeyi okuyorsun. Onu yazan kişinin biraz yönelimine göre dediği şey. Diyelim ki Muhammed Berdahi, Ömer e, e, Akın Hoca yazdı. Ama edebiyat tarihisi olduğu için daha çok onun şiir ve hat tarafına. Halbuki bir filozof. Bu eserlerin içine girmediğimiz müddetçe eserlerdeki problemleri ele almadığımız neyi tartışmışlar? Biraz afaki konuşuyoruz. Birkaç kişiyi inceleyerek öne çıkmış, karburisto olan, birkaç kişiyi inceleyerek orada ana hareketle kurduğumuz büyük cümleler e, ayağımızı bağlayabilir. Çok dikkat etmekte fayda var bu açıdan. E, bazı isimlerin biraz da çağdaş alışkanlıklarımız var. Mesela bir insan A konusunda uzmansa o konuyu da kendimizi kayıtlıyoruz. Bak ben yakın bir tecrübe yaptım yani iki haftalık bir tecrübe. Şimdi Yusuf Efendi zaten Amasyalı. Yusuf Enzade bir alimiz var 1738 ölümü Bu adamın 40 ciltlik Buhari şehri var. 40 cilt. İşte yazıyor sonra devlet töreniyle kütüphaneye konuyor sultan da katılıyor hatta sonra e, nedir Müslim şehri yazıyor 15 cilt yazarken 15 ciltteyken vefat ediyor. Şimdi bu böyle bu şekilde biliyoruz onu. Açubesi maddelerinde var ama eserlerin içine girilmeyince gerçekten bu adamın kendi yaşadığı tarihsel bağlamda hangi felsefi problemlerle hangi ilahiyat problemleriyle hangi metafizik problemleriyle ilgilendiğini bilmiyoruz. Evet, hadisçi der geçeriz. Yani hadis uzmanı dersin işte o eseri öne çıkmıştır, yayınlanmıştır genelde Arap dünyasında bu tür eserler yeni. Ama halbuki adamın 300 yapraklık, 600 sayfa yapar, yayınlansan 2-3'ü var bir kelam metni var. Hmm. Adamın Hidayetül Hikme üzerine Larin'in hacı bir efendim ahşisi var. Başka eserleri var. Ha bu eserleri tek başına isim olarak bilmek de yetmiyor. Hakikaten bu Yusuf Efendizade dediğimiz alim kendi dönemindeki entelektüel hayata nereden bağlanıyor? Hangi problemlerle ilgileniyor? Bunu pek çok isim için söyleyebilirsin. Diyelim ki 16. yüzyılda Sipahizade. Biz bunu coğrafyacı olarak biliyoruz. Evdavur ve Salik diye bir eseri var. Dört çiftlik coğrafya sözlüğü gibi. Tamam ama bu adamın tecrit üzerine haşiyesi var. Efendim başka eserler üzerine yazdığı haşiyeler var. Medreselerde okutulurken ben eserleri incelediğim için biliyorum. İşte diyor ki mesela biz öğrencilerle herhangi bir nesneye ad vermenin ve o nesneyi zihnimizde temsil etmenin ne olduğu konusunda tartışırken diyor giriyor konuya. E çok epistemolojik bir konu o dönemin felsefi sistemi içerisinde. E biz bunu çalışmıyoruz. İşte bunu yaparken şu esere gittim baktım şöyle orada böyle... Bir sürü o geleneğin içerisinde e, giriş çıkışlar yapıyor. Mı? Hangi ismi alırsak alalım o ismin kendi yaşadığı dönemdeki entelektüel ağa hangi soruları ele alarak bağlandığını tespit etmeden dönemin entelektüel haritasını çıkartmamız mümkün değil. İsim yani şahıs ismi ya da eser ismi sayarak bir döküm çıkartarak hmm. tek başına Bizim bir harita çizmemiz mümkün değil. Şimdi bak 1200'leri, 1350 arasından bahsediyoruz değil mi? Beheşti ya da bişti diye bir adam var. 1348 ölümü yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu adam e, Alaaddin Muhammed El -Bişti. Bu adam isim olarak ötede de var. Ama o kadar önemli bir adam ki. Çünkü bu adamın en büyük muhatabı şey, e, Maturidi kelamının ve Dönemin en büyük mantıkçılarından Şemseddin Semerkandi eserleri ona karşı yazıyor. Çatışma var aralarında. İşte dönemin önemli e, kenami felsefe metni olan tecide büyük bir şer yazıyor. Hmm. Ama ne hangi niye bu adam e, uğraşıyor, niçin uğraşıyor ve hangi problem ağı içerisinde içinde yaşadığı bağlamla, felsefi bağlamla, entelektüel bağlamla irtibat kuruyor mesela. Bunu bilmiyoruz. Bilinen de bir isim değil. ya Birkaç uzmanın haricinde. Dolayısıyla e, diyelim ki biz işte Urmevi, Konevi, Şirazi falan gibi 4-5 isimle ve onların telif ettiği 5-6-10 eserle bunlardan hareket ederek işte Yunus Emre'siyle, Hacı Aşık işte Aşıkpaşası'yla oralardan hareket ederek dönemin bütününe ilişkin mesail üzerinden, sorunlar üzerinden felsefi sorunlar, edebi sorunlar, bir harita çizmek yeterli değil. Tabii böylelikle siz karşısında olduğumuz şeyin devasalığını, büyüklüğünü söylüyorsunuz. Yani şöyle bu konuda üniversitelerimiz var, bölümlerimiz var, bilindik, alışıldık isimler üzerinden sürekli gidiyoruz. Döküm, dökümde de tam bir döküme de sahip değiliz ama, yani diyelim ki ben Berday çalışırken, ya 50 yıl içerisinde 3 tane Berday varmış meğer. Birbirleri karşıtırıyorlar bunlar yani. Biri mantıkçı, biri felsefeci, biri bilmem ne. Bunların hepsi birbirine girmiş. Yani bir ayıklama yapmak lazım belli. İşte Sey -i metni, işte i Şerif'in metni, genç arkadaşımızın tespit ettiği o metin Seyir-i Şerif'in değil. Ama klasik gelenekte de seyir Şerif'e nispet edilerek mesela biliniyor. Şimdi bunları bizim ayıklamamız gerekiyor ki o dönemdeki entelektüel sorular neler, o sorulara kimler ne cevap vermiş, niçil cevap vermiş. Yani diyelim ki bu yüzyılda astronomide şu konu ele alınmışsan niçin alınmış? E bunları bileceğiz ki nerede tıkandığımızda o şekilde hmm, tespit edeceğiz. Haritada ortaya çıkabiliriz. Ha, bunları yapmayınca ne diyeceksin? Genel hükümler. İşte din şöyle yaptı, siyaset böyle yaptı, padişahın kafası esti, öbürünün bir duvara vur. Bu tür böyle duygusal yani fikriyat olmadan hissiyat. Ver gazı gitsin. E, olumlu şeyde de gaz veriyorsun. İşte Müslüman alim bunlar zaten ilim bizde çok kutsaldı dersin. Çok genellemeler. E, olumsuz bir durumla karşılaştığında yine bunu negatif, negatifliğini alırsın gidersin. Bizde geç başlanan bu tartışmalar, Cumhuriyet sonrası söylüyorum çalışmalar ya da burada Osmanlıların da bir şeyi var hocam kabahati. Bir Nedir o? E, buraları çalışmamışlar. Ama onlar kendilerini bunu tarih olarak görmüyorlar. Son dönem Osmanlılar. Yine tarih olarak görmüyorlar. 1860 o 1860'lardan e, sonra Kayseri onlar için tarih değil mi? Mesela? Değil hayır. Değil. O kadar canlı devam ediyor. Tabii Atıf yapıyorlar. Hmm. E, On Tarih olarak tarihsel araştırma yapmak. E, onu tarihselleştirmek ne demek daha henüz yeni yeni oluşuyor onlar. Hmm. Bir eser dökümü vesaire. Hayır var zaten. E, şey, ki Şakaik ve zehirleri var. Keşfuzunun gibi eserler var. Onların ne olduğunu şaşırtmışlar biliyorlar ama modern anlamıyla tarih çalışmasına konu kılmak hmm. e, henüz daha yeni yeni oluşuyor şüphesiz. Hmm. E, onu, o, bak, şimdi konuya dönersek. Bizim burada birinci derecede dikkatimizi çeken şey bu kısa dönemde. yani Şimdi şöyle yapalım. 1250 ile 1350'yi alalım. 1350'i Davut Kars'ın ölümü, ölüm yılı tarihidir. Burada üzerine 5 program yaptık. Bu belki 6. olacak. E, hakikaten daha sonraki sadece bize değil bak. Sadece Anadolu ve ona eklenecek Balkanları değil. Mesela Mısır ee, İran, Turan hatta Hindistan'a uzayan bir coğrafyayı belirleyecek bir entelektüel dönüşüm var. Bunun önemli şeyi e, özelliği şudur. Burayı iyi bilmek lazım. O da şu. Özellikle i̇bn Sina'dan sonra başlayan Gazali Razi e, an, üzerine konuştuk onları. O süreçten sonra insanlar Tüm farklı entelektüel öbekler yaptıkları işe katlanıyorlar. Yani artık yürümeyi bırakıyorlar. Diyorlar ki biz ne yapıyoruz? Önce bir yaptığımız işe bir dönelim bakalım. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Şimdiye kadar ne yaptık? E, yapılan eleştiriler, farklı okulların, farklı felsefi pozisyonların, tutumların, kelami tutumların, efendim irfani tutumların birbirine yaptığı... Eleştirileri dikkate alarak herkes kendi pozisyonunu bir gözden geçiriyor. Bu çok önemli bir şey. Bu sadece e, bildiğimiz o dört büyük okulun yani meşra kenami kelami, ve irfanı değil. Mesela çok ilginç. Optik. E, optik hani fizik biliminin alt bir dalı ama o dönemdeki optikçiler ya şimdiye kadar yapılan optik. İslam medeniyeti hani aslında bu bir... E, Pür bir tarih okuması değil ama sistematik bir tarih okuması. Senin soruna cevap. Hmm. Bu 1250-1350 arasında insanlar kendi geleneklerinin tarihlerini sorguluyorlar. Sistematik anlamda. Hmm. Yani kim nerede doğdu, nasıl yaşadı değil de problemin tarihini takip ediyorlar. Hmm. Mesela Kemahattin Farisi'nin Tenk Hazırını ya da e, El Besair adlı iki tane önemli optik kitabı var vesaire ders kitabı gibi gözükmekle birlikte orada da çok yeni fikirler vardır. Şimdi okuyorsun Kemalettin Farisi'nin eserini. Aslında orada yaptığı şey optik problemleri bakımından. Nedir o? Işık. Işık nedir? Işık bir cisim midir? Işığın kırılması, ışığın yansıması, efendim hale, gökkuşağı gibi. Bütün o sorunları, o sorunları hem nesnesi itibariyle, hem de o nesneye kendi geleneği içerisinde tarih boyunca verilen cevapları dikkate alarak bir ayıklama yapıyor. Hmm, tam bunu yapıyor işte. Yapıyor. Ve aslında bu yöntemsel duruş, buraya buraya çok dikkat, bu yöntemsel tavır konuyu bir adım öne taşımasına neden oluyor. Burası önemli. Benim kişisel kanaatim, bu 1250-1350 arasındaki atılımlar, malumat... Birikiminden daha çok yöntemlerin e, inkişafı dedik biz ona İslam düşünce atlasında her bir yöntemin kendisini inkişaf ettirirken ortaya çıkan bir atılım. Yani diyelim ki meşhur yöntemin sahipleri bu yöntemin imkanlarını sonuna kadar açmaya çalışıyorlar. Yani biz ne kadar gidebiliriz? Kelamcılar aynı şekilde yapıyorlar işte yeni eşaracılık dediğimiz. Mesela bu dönemde maturidilik e, ciddi bir atılım yapıyor. Evet. Şemsettin Semerkandi ile felsefileşiyor. Yani eşariliğin çok daha önce yaptığını, çok daha önce yaptığını işte şeyden başlayarak e, C İmam Cüveyni'den hatta daha öncesinden gazzaliler Raziler üzerinden yaptığını Şemsettin Semerkandi ve akabinde Sadr-ı Şeria, bunlar büyük maturidi kiramız var. Ve hepsi bu yüzyılda yaşamıyor şemser 1324, Sadrıdın Şeria 14. yüzyıl 1338 mi 48 mi neyse 68 mi yani o tarihlerde e, büyük maturidi kelamcılar yani çok ilginçtir bakın Sadrıdın Şeria'nın bu özgürlük konusunda ortaya koyduğu çalışmalar 20. yüzyıla kadar tüm maturidi zihniyeti belirliyor ve eşari perspektiften farklı bir maturidi perspektif gelişmesi neden oluyor. Çok önemlidir. Bu konuda e, Nazif Muhtaroğlu Hoca bir yazı yazdı teklifin 3 sayısında. E bunu çağdaş felsefenin birikimiyle de mukayese etti. Çok orijinal ve e, güzel bir yazıdır o. E, teklifteki tüm yazılar güzel de ele aldığımız konu bakımından söylüyorum. E, Nazif Hoca'nın yazısını. Şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum. Burada bu kısacık zaman diliminde hangi konu olursa olsun bak. Yani teknik şeylere boğmak isteme. Mesela gezegenler teorisi konusunda konuşalım. Diyelim ki Urdi'nin, Tusi'nin, ondan sonra Muhittin Maribi'nin ve Kutbutin gezegenlerin, gezegenler teorisi dediğimiz gezegenlerin gökyüzündeki hareketleri, bunların e, rasatlı verilerin alınıp modellenmeleri. Bunlar üzerindeki dönüşümleri mesela incelediğinde mesele sadece malumat birikimiyle alakalı değil. Ta önce. 400'lerden 500'lerden başlayan süreçlerin yeni bir perspektifle, yeni bir yöntem ışığında değerlendirilmesi ve yeni modellerin teklif edilmesi edildiğini görüyoruz mesela. Hem niye ı Liderak'tan Tufede hem Şerr-ı Tezkere'de filan. Yani bu yöntemlerin inkişafı meselesi bu 100 yıl içerisinde o kadar yoğun bir şekilde yapılıyor ki nasıl yapıyorlar bunu? Bir kendi yöntemlerinin imkanlarını iki diğer yöntemlere bakıyorlar. Diğer yöntemlerin kendilerine yaptığı eleştiriler. Mesela irfani geleneğin e, meşşai geleneği yaptığı eleştiri e, efendim, kelami geleneğin meşşai geleneği yaptığı eleştiri mesela karşılıklı eleştirilerin ki bu dikkati artırır. Eleştiri çok ciddi bir iştir. Çarpışa çarpışa tabii, tabii yani yeni bir şey. Senin görmediğin çünkü insan belli bir şeyden sonra bir şey gömülüyor. Bir metin yazıyorsun değil mi? Metni tahsiye ederken bile bir süre sonra diyorsun ki artık benim beynim görmüyor. Veriyorsun bir arkada başka bir göz baksın. Evet. Bunun gibi yani. O yöntem içerisinde gömülü olan insanlara, yöntemlerindeki kritik noktalara, tıkandığı noktaları ya da soru sorabilecek noktaları karşı yöntemin eleştirileri gösteriyor. Dolayısıyla bu dönemde o bu yöntemlerin inkişafı, yöntemlerin geliştirilmesi bir süre sonra yöntemlerin dönüşümüne de neden oluyor. Yeni e, soru şeyler üretimler yapılıyor. Haliyle. Haliyle. Bu bu durumda şu da biraz sonra konuşacaksak ki hocam e, Kayseri'nin İznik'te medreseyi bunlar tabi hakim bilgiler şu anda piyasada olan. Oraya bu, dur, geleceğiz. Dawud Kayseri'ye kendimiz... geleceğiz. Ben bir zemin şehidsinden söylüyorum, söylüyorum. Orada kurduğu model de e, Hüdai Nabit bir şey değil aslında. Değil. Bir devasa ırmağın bir parçası. E şimdi ifademizle. bak şöyle, hani açtın söyleyen Dawud Kayseri'nin eğitimine bakalım şimdi anlatlarıyla. Bir Adam Kayseri doğumlu zaten. Kayseri'ye gireceksin hocam. Son bir dakika kalmış araya. Kayseri'ye girmeyelim. Dönüşte müstakil. Ben birden yine acaba bütün program bitti? Çok ha, mu yok. heyecanla daldık? <gülüyor> gömüldük, şey düştü. Peki şey. bu. Şimdi şu az... cümleyi söyleyeyim o zaman müsaade burada işte. Bu yöntemler üzerindeki çalışmalar bir süre sonra bu şuna benziyor. Bir krize giriyorsun. Krizle hamalleşiyorsun. Krizi çözmeye çalışıyorsun. Krizi gördü, çözdüğünde bir bakıyorsun ki krize girdiğin noktayla çıktığın nokta arasında hiçbir ilişki yok. Rahmetli Mehmet Kenççoğlu onu şey için söylerdi. Osmanlılar 1580'de bir krize girdiler, 1640'te çıktılar. Yani yaklaşık 60 yıl sürdü ama 60 yıl sonra çıktıklarında ellerindeki devlet 60 yıl önceki devlet değildi. Çünkü o süreçte yavaş yavaş yavaş yavaş farklılaşmalar bir Birden bir niteliksel dönüşüm yaşandı. Burada da benzer bir şey var. Yani meşayilik kendi yöntemi içerisinde, iştirakilik yani tüm sistemler, tüm bilimler hatta mesela çok ilginç bir şey, bunu daha önce de söyledim. Bu yüzyılların yılların bir tanesi matematik bilimlerin tüm felsefi bilimlerden iştirakilikten ayrı bağımsız bir karakter kazanmasına neden oldu mesela. Hmm. Anladın mı? Şimdi e, kriz bittikten sonra ya da yöntemler inkişaflarını belli aşamada tamamladıktan sonra bir bakıyorlar ki e, girdikleriyle çıktıkları nokta arasında farklar var. Yani kara delik gibi, şey kutu gibi bir yerden girdiler ama içeride ne olduysa oldu. Bir baktılar çok farklı bir yer. Bir bu da şey. onların yeniden konumlanması dediğimiz bir süreci itti. Yani her yöntem bu sürecin sonunda kendi pozisyonunu yeniden ayarladı ve bu ayarlamanın sonucunda Yöntemler arası keskin sınırlar ortadan kalktı. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Kavgalar, keskin kavgalar. Evet. evet. Kalktı ve farklı yöntemlerin tek bir hakikatin idrakinde e, ortaklaşa kullanılabileceğine dair bir fikir oluşmaya başladı ki 100 yılın sonunda yani 1400'lerin başında biz buna yöntemlerin bütünleşmesi adını veriyoruz. Hmm. Bütünleşmeye başladı yöntemler. Bu sürecin sonunda. Bu tabi Bahsettiğimiz geçen hafta o Konya okulundaki farklı yöntemlere sahip insanların Konya masasında ki oturma onların psikolojisi arka planıyla da alakalı şüphesiz. Tek başına teorik bir şey değil bu ama hmm. neticede 1400'e geldiğimizde ki bunu en güzel o zamana vaktimiz olur mu program devam eder bilmiyorum ama Fatih'in muhakemat projesinde göreceğiz. Hmm. Buna şey örnek verilmez mi? Ee, Kayseri'nin İznik'te e, başardığı bu irfanla... Başlangıç aşamaları itibariyle Kurbanı... tabi. Tabi tabi. Başlangıç aşamaları no, başka bir şey. Tabi irfani yöntemin burhani hale getirilmesi bunun bir iz düşümü ama bu daha farklı bir şeyden bahsediyorum. Yani yöntemlerin bütünleşmesi demek bir düşünürün aynı konuyu incelerken farklı yöntemler arasındaki geçişkenliği çok rahat yapması. Hmm. daha farklı bir şey. O zaman duralım hocam. Duralım Peki. Duralım ee, kısa bir aradan sonra soruların peşinde devam edecek. Yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Ee, hikaye şöyle: Osmanlılar e, kurulduktan sonra. İkinci Sultan Orhan Gazi döneminde Osmanlıların ilk medresesi evet. açılıyor. Bey diyelim ona Sultan ee, Meccazen Sultan. He, gönlümüzün sultanı. <gülüyor> Orhan Gazi ilk Osmanlı medresesini inşa ettirmek üzere özel olarak bir ismi seçiyor. İnşa ettirmek derken şey entelektüel açıdan yoksa bina değil değil mi? Entelektüel açıdan. Ah, tamam. Yani ilk hocası olmak kurumu, üzere. kurumu kurmak tamam. üzere. Bir ismi tercih ediyor. O isim Davut Kayseri. Evet. Soruların peşinde de bu hafta biz büyük oranda Davut Kayseri etrafında hı hı. aslında izleyimizi bozmadan bir hı hı. Hı hı. aralık. Anadolu'ya akan nehri 14. yüzyıldaki fotoğrafını konuşuyoruz, devam ediyoruz. Ama Davut Kayseri etrafında bir husus bu hafta. Şimdi hocam, yeni yayınlandı geçen hafta. Ufuk... Ketebe baskısı yeni çıktı diyelim. Ketebe baskısı yeni çıktı. Tanrıca yayınlanmıştı çünkü. Evet. Ketebe baskısı Ay, yani yeni yani çıktı. Okuyucudan yanıltmamak adına. İhsan Fazlaoğlu hocamızın eseri Nazari Ufuk. Orada Davut Kayseri ile ilgili ikinci makaleye yanlış hatırlamıyorsam bir bölüm var. O bölümü, müsaadenizle hocam, bir iki cümlelik bir yer. Bölüm ha bölüm değil o zaman. Bölüm değil. <gülüyor> ee, bir iki cümlelik yer. <gülüyor> Masihaziyetim yüksek <bir> biliyorsunuz. <gülüyor> Onu, yani orada Davut Kayseri'nin önemine ilişkin bir yer. Hı hı. ne Diyorsunuz ki hocam, tarihi açıdan bakıldığında Davut Kayseri'nin İslam-Osmanlı düşüncesindeki en önemli başarısı, irfani söylemi, yani genelde tasavvufi keşf ve ilhamı, hı hı. özelde vahdeti vücut tasavvufu manzumesini burhani ıstılahlarla, yani medrese diliyle yeniden inşa etmesidir. Hı. Buna bağlı olarak da Selçuklu-Osmanlı medrese geleneği ile tasavvuf geleneği arasında dil çerçevesinde belirli bir mutabakat sağlaması, sağlamasıdır diyorsunuz. Evet. 63. sayfa. Doğru. Ee, Doğru söylüyoruz bunu. Şimdi, e, Kayseri'nin bu, önemine evet. Ya yani bu, bu ne anlama geliyor? Evet, İrfani ile evet. Burhani'yi bir araya getirmek ne demek? Ama evet. öncesinde şeyi sorayım, e, müsaade ederseniz. Orhan Gazi bir medrese, bir eğitim modeli, bir şey yapmaya karar verdiğinde gözü e, neden Kayseri'yi görüyor? Başka isim mi yok yoksa bir tercih mi yok. var? Nedir oradaki Anladım. hikaye? Anladım. Güzel, güzel. Şimdi e, bunu e, çok çeşitli açılardan buna cevap verilebilir ama önce bu Davut Kayseri'nin e, entelektüel perspektifinin e, oluşmasını bilmemiz lazım ki tercih sebebi bu çünkü. Hmm. Şimdi Davut Kayseri dediğim gibi Kayseri'de doğdu. En azından bunu biliyoruz. Atalarının İran'dan geldiği söyleniyor. İran'dan, o zaman İran'da diye bir ülkede yok da, yani bugünkü İran coğrafyasından geliyor. Etnik kökeni nedir, ne değildir bunlar çok önemli şeyler değil o dönem için. Ataları oradan geliyor. Save şehrinden geldikleri söylenir. İlk eğitimini büyük ihtimalle Kayseri, Konya o bölgede alıyor. Akabinde Kahire'ye gidiyor. Burası önemli. Kahire o dönemde. Ee, Moğolların da e, baskısıyla oraya sığınan e, alimlerin e, yoğun faaliyet gösterdiği Memlük dönemi. Ee, işte Şemseddin İsvaniler bir sürü nedir o İbn Heysem geleneği var ondan sonra İbnül Ekvaniler filan var. Biz uzun sayılabilir bu isimler. Burada eğitim görüyor ve Atavullah İskender'in torununun nezaretinde e, tasruf eğitimi alıyor. Bunlar hmm. e, benim son İznik makalesinde e, bunlar yazıldı var yani. Diyada yok bu. Yok yok. Diyadan sonra bulunan şeyler hmm. bunlar. E, oradaki eğitimin tamamladıktan sonra Anadolu'ya dönüyor ve Tokat'a gelip Nizahmetdin basar Medresi Niksar'da orada İbn-i e, İbn Sartak'tan yani bu, bu adam üzerine de e, özel olarak durmak lazım. Muhammed Bin Çoban Bin, Saltuk, bin Sartak, Bin Saltuk ya, Türk oğlu Türk bir matematikçi. El-Merahi. El yani merakadan hmm. gelmiş. Orada matematik bilimleri okutuyor. Hem e, yazdığı matematik kitapları var. Hem de okuttuğu mecmua bugün Ayasofya'da. Notları var. Yani ne okutuyor orada? E, doğa bilimleri, doğa felsefesi diyoruz ama o dönemde fizik hmm. bilimleri bunlar. E, astronomi metinleri, matematik metinleri, sayılar teorisi geometri gibi metinler okutuyor. E, ve bir de kendisi e, hem e, o, e, o dönemdeki en önemli e, mantığı da etkileyen oran-olantı teorisi, geometrik oran-olantı teorisine ilişkin bir metin yazıyor. Hem de binlerde e, Saragosa Melih'i, e, e, Muhtemelen i̇bn Hud'un yazdığı meşhur bir kitap var. O kitap üzerine benim bir hikayem var. Onu da anlatayım, kayıtlara geçsin. Bunun üzerine bir e, tahlil yazıyor. Bu tahlil projesi vardı ya bunun Bu metnin iki nüshası günümüze gelmiştir. Bir tanesi Davdur Kayseri'nin hocasının nezaretinde yazdığı, hocasının kontrol edip tahsiye ettiği metindir. Burada eğitimini tamamlıyor. Ondan sonra ne yapıyor? İran'a, Tebriz'e, Remir Eşidi'ye gidiyor Davdur Kayseri. Şimdi tasavvuf aldı, matematik... Hayır, Mısır'da fıkıh, din ilimler, dil ilimleri aldı. Hı -hı. Anadolu'da ne okuduğunu bilmiyoruz o dönemde bir gencin okuyacağı şeylerdi. Sonra geliyor matematik bilimleri, tüm çeşitleriyle okuyor. Çok güçlü bir matematik bilgisi var. Hı -hı. Akabinde İran'a gidiyor. Orada da Rebbi Reşidi'de eee doğrudan İbn Arabi sistemi tasavvufi irfan sistemini öğreniyor. Kaşani Cendi'nin talebesi, Cendi Konevi'nin talebesi. İbn Sartak Asireddin Hasan'ın talebesi, eee Dün Hasan eee Sadettin Ali'nin Sadettin Ali Nasrettin Tosun'un talebesi. Zincire bak. Tabii. Eee Asıruddin aynı zamanda kutbüt Tişirazi'nin yakın dostu. Dolayısıyla Kutbü't-Tirazî ile de İzmir'de Sartak tanışıyorlar. Maddi bir verimiz olması bile. bu niye gösteriyor? O dönemdeki tüm entelektüel pozisyonlardan haberdar adam hmm. Kelami e, pozisyonlardan haberdar. Zaten metinlerinde bunu görüyorsun. Matematik pozisyonundan haberdar. Meşai İsraki pozisyonundan haberdar ve evet, kendisi zaten Ekberi geleneğe mensup. Şimdi e, Süleyman Paşa'ya sunduğu i̇tahaf Süleymani, El i̇tahaf Süleymani fi Ahdil Orhani. Yani Orhan'ın çağında Süleymani hediye adlı bir kitabı var. Ennüzeç. Ennüzeç ne demektir? Çeşitli ilimlerde o dönemdeki problemleri ele alıp e, cevaplandırma ameliyesidir. Dil bilimleri var. E, felsefi var, mantık var, matematik var, geometri var ve hatta optik var. Hmm. Bunu Süleyman, işte Süleyman Paşa'ya sunuyor. Bu Gelibolu Fatih olan. E, ve zaten kitabın ön sözünden e, Süleyman Paşa'nın sarayında nasıl vakit buluyorlar burada? E, bir şey. Entelektüel tartışmaların tertip edildiğini. Hmm. Çünkü Süleyman Paşa buna bir kitap hediye ediyor. Bu da bunun altında kalmamış bir kitap yazıyor mesela. Yani söylüyor bunu. Bu kitap elimizde değil mi hocam? E, ben yayınladım. Ha. İznik makalesinin sonunda bu kitabı yayınladım. Tek nüslah çünkü. Arapçası da çok yorulmuş bir Arapça. Genç arkadaşlar da sağolsun var. İznik makaleniz nerede yayınlandı? Nazariyatta. Nazariyat dergisinde. Felsefe bilim tarih alışmaları. İnternette işte. var, var. Tabii tabii indirilebilir. Ücretsiz indirebilir bir makale. Hı. Şimdi orada hangi ilimleri aldığını gördüğümüzde, hangi problemi işrakilik yani, bir sorun ele alıp çözmeye çalışıyor menazır ki bu, bu çok önemli. Tebriz'de dikkat et şeyin Kemalettin Farisi Kutbittin Kutbettin optik yenilemesi, yenilediği şehir. Burada optik okuduğunu görüyorsun. Çünkü burada o karanlık ne demektir, aydınlık ne demektir, e, ışık, e, renk ilişkisi filan gibi konuları öyle alıyor. Dağdur Kayseri. Şimdi dolayısıyla tam da bizim o e, konuşmanın birinci bölümde anlattığımız o farklı pozisyonlar, ki bunlar sadece metafizik pozisyonlar değil bak. Biraz önce dediğim bir optik gibi matematik pozisyonlar da. Mesela... Geometride ne aldığı problem bizim boyun açı dediğimiz bir dairenin yayıyla onu teğet olarak gelen bir doğrunun oluşturduğu açı ne tür bir açıdır? Çünkü açı hani öyle bir açı olur bir kenarı yay olan bir açı olur mu? Bunu yazdınız. Tabii tabii orada var onlar. hatta bu daha sonra biliyorsun Ali Kuşçu'nun Fatih'in huzurunda sorduğu bir soruya bilmece tarzı matematiksel bilmece. onunla ilgili bir konu. Şimdi neticede Davudül Kaysen'in eğitimi bile bize o dönemde bile... özel yetiştirilmiş gibi duruyor. Tabi yani Hocam. büyük entelektüellerin e, entele şey, eğitim hayatına erişik güzel bir numuyla zaten Davudül Kaysen'in önemi kendi çağındaki özellikle Osmanlı ilgilenen tarafıyla temsil kabiliyete e, iyi bir örnek olması. Yani. Hmm. E, pek çok alim var o dönemde. Şimdi böyle bir alim e, yazdığı eserler Elbette kendi bir tercihi var. Ekberi geleneği tercih ediyor. Ama bu tercih tesadüfi bir tercih değil. O dönemde daha önce de konuştuk. Belirli felsefi problemleri kelamın ve evet. meşayinin belirli felsefi problemlerini çözdüğü için ekberi gelmek tutuluyor demiştik hatırlarsak. Yani kısaca makul ve meşhut arasındaki irtibatı kurma. Bunun üzerine belki Molla Fenari üzerine konuşurken Dururuz. Bu makul ve meşrut ne demek? Yani şunu söyleyebiliriz. Bu bir makul dediğim, bugün de tarzıdan bir konu bu. Yani Haydiger'lerin efendim varoluşçuların üzerinde durduğu makul ne demek? Şu demek. Şimdi bu yine bardağı örnek vereceğim ama şu bardağı ben bilirken ne yapıyorum? Kavram üretiyorum. Bardak kavramı. Bu bardak kavramını bir tanım yapıyorum. Bununla bir mutabakat ilişkisine sokuyorum. Sonra bu kavramlar üzerine yargılar oluşturuyorum. Önermeler. Bardak şöyledir, bardak böyledir. Sonra tekrar bir e, mistak ilişkisine, truth maker doğrulama ilişkisine sokuyorum. Sonra çıkarımlar yapıyorum. Dikkat edersen hep ifadeler üzerinden bu bardağın e, bilgisini elde etmeye çalışıyorum. Nesne, o nesne e, ya bilinen bilen ilişkisi kuruyorum değil mi? Bu işte modern e, felsefe eleştirilerinde yapılan e, önemli bir şeydir. Çağdaş bilme de eleştiriyorlar. Aynı mesela. Bu makul. Yani biz gerçekliği akli hale getirerek, aklımıza taşıyarak neyle taşıyoruz? Bunu dille ve mantıkla. Burada itiraz şu. Ben bu e, bardakla ilişkimi sadece intelligible olan makuliyet üzerinden kurmuyorum ki ya. Şahadet dediğimiz hmm. bir şey üzerinden de kuruyorum. Ben buna şahidim. O da bana şahit. O da bana bakıyor. Onun canlı olduğunu kabul edeceğiz. Canlı değil. Canlı olmasına gerek yok. Canlı olmasına gerek tabii Tabi bu bardak neticede sanal bir nesne ama Ağacı aldığında tabii ki yani hmm. o da o fiziksel e, ya da kainat dediğimiz gerçeklik küresini oluşturan bir e, x yani. Şimdi bak burası çok önemli. E, klasik terminoloji kullanarak söyleyeyim. Biz kainatı makul hale getiririz. Ama sadece kainat içinde yaşayamıyoruz. Biz alem içerisinde yaşıyoruz. Bak burası çok önemli. Alem içerisinde yaşıyoruz aynı zamanda. E, ne demek alem? Kainatı bilgimizle aleme dönüştürüyoruz. Ona bir anlam yüklemesi de yapıyoruz. Alem nedir? Tüm kainatın, tüm kainatın top olarak Tanrıya delalet etmesi demek, alamet olması demektir. Ve ben bu aleme dönüştürme işini sadece formel bir bilgiyle yapmıyorum. Gerçekliği sadece kavram önerme ve çıkarıma ya da matematiksel ilişkileri indirgemiyorum. Oradaki şehadet ilişkisi benim tüm bu kognitif süreçleri dışarıda bırakarak birebir nesneyle irtibat kurmam, nesnenin de benimle irtibat kurmasına imkan vermem, onu bir cevher, onu bir hüviyet olarak görmem, onu bir değer olarak görmemle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Şimdi bu çok işte irfani geleneğin, o avur metafizik problemler dışında bize önerdiği önemli şey, içinde yaşadığımız fiziksel gerçekliği bu kadar formalize edip bu kadar kendimizden uzaklaştırmamamız, bunu çünkü bir süre sonra insan için de yapabilirsin, evet. değil mi? İnsanın da bedenini, sonra aklını da tamamen e, nedir onun adı indirgemeci bir tarzda e, şeye nedir maddi olana ya da o kainat, kevni olana indirgersin, Alem tarafını ihmal edersin, anlam tarafını e, e, ihmal edersin. Bu bir süre sonra senin eşeğe gerçekliğe fiziksel gerçekliğe yabancılaşmanla. Ve onu tarif etmenin neticeyidir. Bugünkü çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Alemi şehadet yok. Sadece alemi kevin var kafamızda. Onu ölçüyoruz, biçiyoruz, dövüyoruz, tokatlıyoruz, parçalıyoruz, kullanıyoruz. Efendim, yakıyoruz, yıkıyoruz. Hiç umurunda değil kimsenin. Bakma sen öyle bunun edebiyatını yaptıkları yok efendim küresel ısınma oluyormuş yok. Şu olacak bundan hiçbir engelleyemezsin bu zihniyetle bunu. İtiraz eden ciddi insanlar var ama Dolayısıyla e, yani şu bardağı ben sadece istillalle, yani rasyonel akıl yürütmelerle değil, aynı zamanda istişatla, şuhutla, o, ona şahitlik ederek, onun da bana şahitlik etmesini kabul ederek, karşılıklı bir ilişki içerisinde tüm bunu evrene yay. Evren artık sana yabancılaşmasın, sen de evrene yabancılaşmasın, Sen varlık cihetinden o var, büyük varlık küresinin bir devamı olduğunu idrak edersin. Onlardan herhangi bir şeysin, onları ötelemezsin. Yani bir kedi köpek bile, bir börtü böcek bile senin için o bütün içerisinde anlamlı hale gelir. Sadece burada senin farkın biçimsel bir idrak faaliyetiyle onları bilgiye dönüştürme becerindir. Ama bu e, bilgiye dönüştürme becerinin sonucunda elde ettiğin bilgi eşittir. E, alemin kendisi değil. Kainata eşit olabilir. O da ne kadarsa tartışılabilir. Bilmiyorum anlatabildim mi meseleyi. Yani şeyin... Ya bunu çok kusura bakma ki de bilme, bilmiyorum anlatayım. Mesela ben de sevmiyorum ama iyi. bu alışkanlık. Şimdi hatırlarsan geçen hafta Molla Fenari'nin Misbah-ül Us, beyn makul ve meşhut eserini verdim. Tam da bunu çözmeye çalışıyor. Makulü reddetmiyor. Bak bu gelenek yani irfanı gelenek makulü reddetmiyor. Makulü reddettiğinde yaşayamazsın. O işte dedik ya spiritüel materializm ortaya çıktı. Evet. Elbette biz bunun biçimsel bilgisine sahip olacağız. Toplum Devlet hep bununla kurulur. Ee, ama şey gibi bu. Nasıl ki biz bir apartman dairesini yuvaya dönüştürüyorsak, bir toprak parçasını yuvaya dönüştürüyorsak, kainatı da yuvamıza dönüştürmek zorundayız. O sıcaklığı, o işte o şehadet, meşhut olmasıyla alakalı. Onun Şuhudi idrakiyle alakalı. Zor mu konuşuyorum? Yok yo, yo, hocam O yüzden bölmüyorum. Ha. Yani çünkü sen bakışların yine değişti de. ben zihnim sürekli evet. şeye geliyor tabii gene. Hayır, ben senin bu ben, önemli bu, yapan bu. Ben senin bu tavrını önemsiyorum çünkü kaptırıp gidersek <gülüyor> evet. kendimiz çalar kendimiz oynarız diye korkuyorum. Ha şimdi Davud Kayseri'nin bulunduğu gelenek bu Davud Kayseri bunu yapıyor. Ama şimdi sorum şu hocam Orhan Gazi onu söyleyeceğim. Bir gaz, Gazi olarak buraları e, Kayseri'deki bu cevheri mi görüyor? Yok Tercihi nasıl? Şöyle şimdi bak ee, hani e, şeyde Aşık Paşa Zaden'in e, tarihinde e, anlattığı işte Halil Naci rahmetlinin ve diğer Osmanlı tarihçilerinin de sık sık gündeme getirdiği var ya işte Osmanlı'nın kuruluşunda Bajyanurum işte Gazianurum Ahyanurum bir de fukhahiy Rum ya da ulumay Rum var. Hmm. Şimdi bunu ben yazmıştım daha sonra e, e, Ahmet Hoca da e, Ankara'da Ahmet Yaşar Hoca da benzer bir şeyi. Yakalamış ve yazmış. Ben onu sonradan gördüm. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyi düşünmüşüz. Şimdi e, Halil Nalçıkoca hangi yazısını hatırlamıyorum ama şunu özellikle altını çizer. E, Osmanlıların başarısının önemli ilkelerinden bir tanesi bir fıkıh devleti kurma. Hukuk Bunu değil. ta başından beri önemseme. Çünkü Orhan Gazi'nin yanlış hatırlamıyorsam yedi vezir var. Beşi fakih. Yani yapılan her işin hukuka uygunluğu, o dönem hukukuna uygunluğunu sorguluyorlar. Ya ben bir şey yapıyorum, hukuka uygun mu bu? Niye? Adalet kaygısı, adalet, ezbere... Adalet çok biçimsel bir şeydir aslında bir tarafıyla da. Nasıl biçimsel? Belirli formlara niyat di edeceksin. Şöyle olacak, bir x, yedirdiğin... Onları kendin Evet, ay Vaz edin, o vaz'a uyacaksın işte. Bu vaz, ilahi bir vaz. Ulema bunu yorumlamış. Belirli şablonlar var, belirli manzumeler var daha doğrusu. Bu manzumeye göre yaşayacaksın. Dolayısıyla bu fukahay-i Rum fukahan ya da ulema-i Rum'u hafife almamak lazım. Şimdi şeyi okursan İbni Batuta'nın e, seyahatnamesinin Anıl'u yakasını nereye giderse gitsin e, ahi ve fakılardan bahseder. Fakı, fakih kelimesinin yumuşatılmış halidir. Şimdi bu ahi kelimesini de çok yanlış anlıyoruz biz. Ahilik esas itibariyle Moğollara karşı kurulmuş istibarat teşkilatıdır. Yeraltı teşkilatıdır. Ve bunu bu tasavvuflar üzerinden yürütmüştür. Mutasla tasavvuf yani insanlar çok bu konuda ezbere konuşuyorlar. Elbette her kurumun, her sistemin çürüme zamanları vardır. Belli bir dönemde cevap için ürettiğin şeyler başka bir dönemde sana problem olarak geri dönerler şüphesiz ama tasavvuf özellikle zor zamanlarda dışarıdan gelen saldırılarda İslam dünyasının yeraltı teşkilatını oluşturmak bakımından birinci sınıf işte görmüştür. Bu istiklal ben Harbi'nde de böyledir. Evet. Özbek'te tekkesini evet. unutma. Anadolu'ya silah taşımak, insan taşımayı tamamen tasavuf tarikatlar yürüttüler. Tasavuf'un önemli özelliği tıpkı ulemanın entelektüel bazda Darül İslam'ı tek bir entite kabul etmesi gibi tasavvuf da yer altındaki İslam dünyasını yerden bu sefer ama tek kabul eder. Yani sen Endülüs'ten manay dünyasına kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan gidersen, Bak bunu e, İbni Batu da özellikle söylüyor. İstediğin şekilde Anadolu'dan başla Orta Asya'ya kadar Ahi Teşkilatı üzerinden gidebilirsin. Bunlar savaşçı, bunlar efendim e, bahçe, botanik, ziraat. Evet. Ha. E, ve bunların evet. önemli bir şey Ömer Sürhever'dedir. Bu bildiğimiz işrakinin kurusu değil de mesela Anadolu'ya gelen, Selçuklu Sultanlarına gelen. Bunu Abbas Hanifesi gönderiyor. Çünkü büyük bir gücün karşısında yıkıma uğradığın zaman onunla sen cephede savaşamayacaksan yer altına çekileceksin. Ama direncini sürdüreceksin. Pes etmek yok. Ne kurtarabiliyorsan onu kurtaracaksın. Zamanı evet. gelince e, tekrar gün yukarı çıkacaksın. Ahiliğin en önemli özelliği budur ve Ömer Lütfi Barkan hocanın bu e, konunun Türk tarihçileri dediği de bu işte yani. Evet. E, bu şey gibi. Bu şeyi bilmiyorum. var ya bir hani beyaz eşya bayilikleri gibi bunlar yani. Her yerde evet. varlar. Ha, evet. Farklı ahiler de oluyor. Bazen birbirleriyle çatışıyorlar. İmamatlı evet. anlatıyor. Bir, bir, bir ahi teşkilatıyor ki ben misafir edeceğim, ben, evlisi, ben kavga ediyorlar değil mi yani, hatırlıyorsun Varkan hocanın e, o, kolonizasyon e, o anlamda e, ya dikkat çekiyor ama bu şey çok e, hakikaten önemli Diyanet İşleri Başkanım da zannediyorum böyle bir çalışma yaptı Milli Mücadelede e, hocaların e, durumu tasavvuf kurumunun bilhassa tabii, tabii, tabii, tabii canım. bu ya, veçesiyle de çok ilginç bak hiç, şimdi e, Yusuf e, Endonezya'da Malay dünyasında Hollandalılara karşı Hint dünyasında hmm. İngilizlere karşı Çinde hem e, Mansur yahanedanına hem de İngilizlere karşı Müslümanların organizasyonunu yapan, direnme faaliyetlerini organize eden ve direnen hepsi sufilerdir. Çünkü ulama açıkta olan bir yap, insandır. Hmm. Gizli kapaklı işleri bilmez yani. Ama tasuf e, erbabı e, örgütlenme biçimlerini çok iyi bilir ve oradaki o silk, o silk, network demek ya. O network e, haberleşmeyi, bilgi aktarımını, dolaşımı o kadar hızlandırır ki. Yani yıkım zamanlarında sufilerin oynadığı rol inanılmazdır İslam dünyasında. Direniş bakımından ve bütün bu emperyalizme karşı, kolonyalizme karşı e, 19. yüzyıldaki direnişi organize eden sufilerdir. Ama hiçbir kurum e, akkaşık değil canım. Yani fukaha da bozulmuyor mu canım? Devletle işbirliği yapıyor. Bazen siyasetin emrine giriyor. Evet. E, tabii kelamcılar bazen entelektüel bir elitist olarak kalıyorlar. Yani bu başka bir şey. İnsana dair bir şey. Bu yani her kurum, her kurum ne demiştik? Her kurum sorunlarını kaybedince evet. e, şey yapar, çürür ve bürokratlaşmaya başlar. Bürokratlık üretir belirli bir e, iktisadi, e, toplumsal iktidar alanına dönüşür. Bu gayet doğal. Yani, yani. Şimdi bu, tam bu, bu noktada şeyin Kayseri'nin nisbelerinden biri Rumi diye de Tabii, Rum, e, Anadolu Fukai, bu yani. Fukai Rum e, meselesi. Tabii. E, o üst seviyeli bir şey. Onu demek istiyorum. Yani Hı -hı. şundan geldi buraya. Orhan Gazi etrafında zaten fakihler var. Bak ben e, bir rahmetli Hani Necuk Hocayla bunun bir müzakere etmiştim. E, fırsat bulmuştum tabii bizim şehimiz yani çok yaşça büyük. O biz genç o zaman. E, ben ona söylediğimde yani ben bunu Malzemeyi bana verirsen ben yazarım falan demişti. Tabi ömrü el vermedi. Şimdi 1. Murat'a sunulan 5 tane fıkı kitabı var. Bundan 3 tane usulü fıkıh kitabı. 1. Murat ya Orhan ne olur yani. Evet. Usulü fıkıh öyle hafif bir iş değildir yani. Formel bir bilimdir. Daha değil? işin başında. Tabi tabi. Yani dolayısıyla zaten Anadolu'nun birikimi var. Ulema var. E, o açıdan e, Osmanlı Devleti daha baştan kurulurken Zaten belirli bir hukuk bilinci içerisinde hareket eden insanlar da Osmanlı Osman Gazi'de bu var biliyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar tarihi bilgi yanlış olabilir. Zaten karıştırabilirim binlerce ama... Binlerce isim geçiyor hocam tabii, çok normal. E, zannediyorum kardeşi Dündar ya da başka biri olabilir. E, şeyin e, Hanedandan diyelim... E, Etraftaki Hristiyanlara sert davranmasını istediği zaman Osman Gazi sert tepki veriyor buna değil mi? Ya biz bir şeye inanıyoruz. Bu inandığımız manzumenin ilkeleri var. Niye durup dururken Hristiyanlara gayrimüslim bizden olmayana zarar verelim gibi çok sert tepki verdi. Hatta yayıyla öldürdüğü falan böyle bir hayal hanemde var. O açıdan yani Osman Gazi'nin bu işleri ne kadar bildiğini bilmiyoruz ama Orhan Gazi bu konuda çok bilinçli. Ve e, İznik medesisi kurulduğu zaman medrese zaten bizatihi böyle bir iddianın ifadesidir. Ben gittim gö gezdim gördüm orayı. E, bilginin merkeze alınması. O bilgi her türlü yani istidlali, rasyonel, yönteme bağlı, biçimsel bilginin merkezi alınması demek. Büyük ihtimalle etrafındaki fukahadır ilk orada ders veren. Yani Davudül Kayseri'nin öne çıkmasının anlamı şu. E, Davudül Kayseri İslam dünyasında biraz önce konuştum. tüm o gelenekleri, yöntemleri eşit seviyede bilen bir allame olması. Alim değil, allame olması. Tıp hütbü ticnazı gibi. Farkı bu. Yani işrakilik, eyvallah anlatayım sana. Matematik zaten aldığı eğitim belli, istinad ettiği eserler belli. Fıkı, Ezer'de okumuş, Mısır'da okumuş zaten. Kelam, Hakeza. Yani... O dönemdeki meşayilik konusundaki yani misinacı çizgi. Dolayısıyla o dönemde farklı yöntemleri, inkişaf etmekte olan farklı yöntemleri eşit seviyede bilen... ...ama nihayet olarak kendi tercihi olan bir şey. Yalnız şu yanlış bir bilgi. Davud'un Kayseri medrese tasavvufu okutmuyor, ekberlik de okutmuyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Zaten Davud'un Kayseri'nin ekberiliğe bir usul kazandırması bu medrese bilincinden kaynaklanıyor. Nitekim kendisi diyor ki, ben niçin böyle bir şeye kalkışıyorum? Bir usul. Yani tasuvufu, özellikle ekberi geleneği bir yönteme bağlamak. Niye istiyorum? Bunun bir rüya olmadığını, rüya olduğunu düşünüyor insanlar diyor. Bu bir rüya değil. Bu doğrudan belli bir yöntem dahilinde yapan, Aa, ne kadar bunu rasyonalize edebiliriz? istidlali dille. Çünkü ne dedik? Bu bir şuhut. Bu bir istişat. Bu bir müşahede. Çünkü... E, Dolayısıyla tasavvufun temel ilkesine aykırı davranmak ne demiş, tasavvuf neyileştiriyordu? Sen bunu sadece biçimsel bir dille bilmeye çalışıyorsun halbuki e, bu, buna ben aynı zamanda bir... Bu şehadet çok önemli. Bak kelime-i şehadet de buradan geliyor. Kelime-i şehadet formel bir bilgi değil. X, Y'dir gibi bilgi değil. Şehitlik de öyle bak. Şehitliğin rasyonizasyonu olmaz. İstidlal da şehitliği ben sana anlatayım. Niye anlatıyorsun? canını veriyorsun canını. Bunun neresi istidlalli rasyonel bir şey? O bir şehadettir. Bir şeye şahit olmaktır. Canınla sen bir şeye şahitlik yapıyorsun canla. Canını vererek. Ötesi yok. E ötesi yok bunun yani. Bunun rasyonalizasyonu mu olur? Kolay mı insanın canını vermesi? Ha. bakın o şehadet meşhut kelimeler öyle basit kelimeler değil bizim geleneğimizde şehadet rütbesi diyorsun bak. Kelimeyi şehadet diyorsun. Bu basit anlamıyla formel, kavramsal, yargısal ve yani önermesel, yargısal, çıkarımsal bir bilgi değil. Sen Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine şahadet ediyorsun. O da senin varlığına şahadet ediyor. Bu şeydir. O da sana senin karşında duruyor. Yani ben ağaca baktığımda ağaç da bana bakıyor yani. Vallahi anlaşılsa ne ağır bir e, tabi şey. yani amöntü demek kolay bir şey değil ki. Bir yer yazdığınız zorunda. Yani, Bu şeye katılır mısınız hocam? i̇bn Arabi dahil olmak üzere Ekberi geleneğin en önemli ismidir. Kim? Tayseri yok. diye yorumlar var. Ya yok bu bakış açısına göre değişir. Hmm. Ki başka bir kişi açısından Konevi çok önemli olabilir. Çünkü bu geleneği Konevi başlatıyor. Hmm. Biri çıkar e, nedir? Meşhur ve makul geleneği entegre ettiği için Mondafenari'yi tercih edebilir. Mesela Eftarettin Terke var pek bilinmez. E, hemen Davudur Kastet'ten sonra. Yöntemi biraz daha formalize eden. E Molla Camisi var, Bosnevisi var değil mi? Ankaravisi var. Yani bu gelenek bitmiyor ki bu gelenek. Çin'de de şey, ekberi şey var. Yahu Çinli Laotizi de ekberi. Yani Çin Çinlilerin, Han Müslümanlarının Gazalisi olan Laotizi de ekberi. Hem de evet. onu vahdi şeyle konfüsyanist gelenekle entegre ediyor. Ve Çinlilere göre de en <gülüyor> büyük o yani. Bunlar öyle şu büyük şu bu küçük yarışma işi değil ki bu. Eyvallah. Bu bu veriler hocam şeyi bize söyler mi? Başta aslında girişte söylediğiniz yere de ilişkin bir şey bu. Osmanlıların işte ortodoksi heterodoksi vesaire tartışmalar var ya. İlk dönemi ikinci dönemi bu, üçüncü dönemi. Bu, gayet doğal bu. Bu veriler bize bir şey söyler mi? E söyler tabi. Şimdi şöyle e bak yine burada anlattık herhalde değil mi? Mehmet genç hocanın bir Olayını anlattım ben. Ee, biz Balkanları İstanbul'dan önce ele geçirdik. 1683'e kadar Balkanların %25'i elimizdeydi. Ee, ve 1683'de bir kısmı elimizden çıktı. Peki 1683'e kadar Balkanların ne kadarı Müslümandı? Yani sen 1300'lerin sonunda ele geçirdi? 1350 diyelim yuvarlak. 1650 diyelim. 1683. Kaç yüzyıl? Peki ne kadar Müslüman yüzde 20 yüzde yirmi arası e, ne kadar Türkçe konuşuyor yüzde beşli 10 arası şey zannediyorsun reis sen değil mi böyle şimdi e, ilk dönemde şunu hakikaten bu tarihsel bağlamı düşünmek o kadar önemli ki şimdi yazı yazılıyor efendim Timurlar gelmiş orada büyük bir hareket başlatmışlar ama Osmanlılar başlatamamış. Gayet doğal. Orada iktidar değişti. Burada sıfırdan bir medeniyet kuruluyor. 800 yıllık bir İslam toprağı orası. 800 yıl. Seninki sıfır. Nüfus. Dedik ya nüfus mütecanist değil. Ne kadar Müslüman nüfus, ne kadar Türkçe konuşan nüfus var. E bir de uçlarda genelde okuma yazma bilmeyen, macera perest efendim Gaza için gelen bunların hepsi de ilahi kelimetullah değil bazıları da kazanç için gelen insanlar ee, orada bir, oran, bir yani nüfus o kadar önemli ki bu konularda. Ne bağlamı ıskalayınca çok tabi. Tün yapıları elbette. Yani cami yok canım. yani Beğiş kilise şey. dolu, havra dolu, havra yok tabi de. Havrayı ilk defa Bursa'da Orhan Gazi kuruyor. ve düşün, e, Orhan Gazi'nin hekimleri Yahudi ya. Palamas, bak Palamas, bu meşhur Selanik başpiskoposu ve bir mistik Hristiyan okulunda da okulunda da kurucusudur. Panaması bizimkiler esir alıyorlar. Ee, İstanbul'a gelirken, Gelibolu'daki kuvvetlerimiz. Ve şeye getiriyorlar. Bursa'ya getiriyorlar. bunu hatıratını yazıyor. Yani bu bizim uydurmamızı kendi hatıratını yazıyor. Ve sonra da şeye getiriyorlar onu. E, Sultanın huzuruna, İznik'e. Ve İznik'te bir tartışma yapılıyor. Çok ilginç bilgiler veriyor. Diyor ki... E, Tartışıyoruz. Tartışmada bulunan bazı isimleri veriyor ama bunları bilmiyoruz tabii. Hatta bir şehzadenin ismini veriyor. Şehzade diye veriyor. Hı. Teolojik tartışma yapıyor bunlar. Şehzade. Ne zaman bu aşamaya gelmişler. Ee, bazen diyor susturuyordum onlar ama hiçbir zaman diyor kızmadılar. diyor Enteresan. Yani biz, sen bizim esirimizsin. Tokatı yapıştırırız sana demediler. Karşılık müzakere ettik. Genelde teolojik meseleler o dönemde. Ama şunu anlıyorsun orada. Eee Türkler yönetici elit bile e, yönetmek istediği ya da yayıldığı coğrafyadaki inançları merak ediyor. Anlatabiliyor muyum? E, sen ne kadar azalmış olursa olsun, yayıldığın coğrafyada farklı inançlar var, etnistikler farklı, dil farklı. Bir de gelenlerin de, e, o yönetici elit belli bir oranda belki bilgildir ama, aşağıya doğru indiğinde okuma yazma oranı düşük. E, Anlamıyor musun? Yani yüksek İslam kültürü yok henüz. Hmm. Bu da bir heterodoksi doğuruyor. Nedir heterodoksi? Müslüman ama bilmiyor daha doğrudur. Yani Yüksek İslam kültürünü pratize etmiş değil henüz. O anlamda. Eyvallah. Yoksa bu sünnilik, şiilik falan meselesi değil. Öyle bir bilinç yok ki. Müslüman insanlar ama henüz daha yüksek İslam kültürünün tutup sana kelami tartışma yapacak, Tanrı'nın sıfatları nedir, efendim, kadirim onları bilmiyorlar. O anlamda heterodoksten bahsediyoruz. Hmm. Ve genelde bunu da taşıyan, e, tasavvuf tarikatları o dönemde Anadolu'ya gelen, orta gelen insanlar. Bu konuda çok güzel kitaplar var. Haşim e, Hoca'nın, sonra Kara Mustafa'nın, Ahmet Yaşar Hoca'nın. Katılırsınız, evet. katıl Ayrı bir konu ben bazılarına, bazı fikirlere katılmıyorum ama e, çok Çalışandım. güzel çalışılan metinler var o dönemde. Yani Anadolu'nun o karışık dönemindeki farklı gruplar, bunların birbirleriyle olan ilişkileri, amaçları, gayeleri, çatışmaları e, elimizde. Tasavvufi yapılar da birbirleriyle yarışıyor canım. Gayet evet. insani bir şekilde. Diye. Ha, dönemi itib... Hmm, Atomculuk. Atomculuk. Efendim yeniden merhabalar. Ee, soruların peşinde de biz son... Biz burada sıcak tartışmaya ee, girmişken birden... Son bölümle karşınızdayız. Evet. 14. yüzyılda Anadolu'da ne oldu? Ee, Anadolu'ya ne akıyor? Hani nasıl toparlarım diye düşünüyorum hocam. Davut Kayseri etrafında. Canım, yani, ne olacak e, yani ne oldu Ne diye konuşmuştuk ilk iki bölümde. E, şimdi bir yere geldik. E, şeyin cevabını tabii veremedik hocam ama. Neyin okuduğun metnin mi? O gayet doğal. Yani evet. e, ekbir nazari ufuktan e, 60. Evet. sayfada yani Kayseri'ye ilgili bir metin. Medrese dili dediğimiz dil nedir? Kavram. Önerme, yargı ve çıkarım süreçlerinden oluşan e, istidlal dediğimiz bir dil, Mantık yani. Hı. Mantık. Şimdi e, o dönemde hakim olan dil bu. Metafizik bunda yapılıyor. Fizik bunda yapılıyor. Tüm bilimler bunda yapılıyor. Özellikle raziden sonra tamam. her şeyi sirayet etmiş. Tasavvuf ise şahsi bir tecrübedir. Bu tecrübenin biricikliğini muhafaza etmek isteyenler bu tecrübenin rasyonalize edilmesi... İstidlali dille, mantık dille ifade edilmesine karşı çıkıyor. Kim Yunus Emre, kim Aşık Paşa, kim Mevlana. Onlar daha çok şiiri kullanıyorlar. Şiir işar eder, hissettirir o kadar. Ama Davud'ul Kayseri, daha doğrusu Ekberi gelenek, yani Vahdet-i Vücut geleneği, felsefi metafizik problemlerle el attığı için bunları sadece kişisel tecrübeye isnat ederek anlatamaz. Çünkü bilginin paylaşabilirliğine aykırı bu. Benim kişisel, tecrübe. kişisel tecrübem senin kişisel tecrüben var bu tecrübeyi istidlali o dönemin yani bugün nedir? Matematik. Matematiğe dönüştürmek gibi bir şey yani. Ben çıkıyorum diyorum ki hayır benim bu tecrübemi evet şahsidir, biliciktir ama ben bu tecrübemi sana aktarabilirim. Ve bunun için de aramızdaki en ortak diline mantık dili. Dolayısıyla Konevi'den Konevi'nin başlattığı, aslında bunu Konevi başlatıyor ama Davud'ul Kayseri'nin e, Fususşehri'nin girişinde usul olarak ele aldı ve bunu çok bilinçli yapıyor. Diyor ki bu tecrübe bir rüya değildir. Bu tecrübe belirli metafizik, felsefi problemleri çözer ama ben bunun size usulünü yazacağım diyor. Fususun girişinde ki çok meşhurdur, çok o etkilidir o. Daha sonra Eftelettin yani Eftelettin -Tör -Tör Törk, Türk yani bunlar İran'da yaşamış ve onun torunu Sayınettin Törke bunu daha da ileri götürüyor. Özellikle Eftelat'ın Türkiye daha da ileri getiriyor. Hatta Sayınet'in Türkiye tıkanınca bunu hurufine vardırıyor falan. Uzun bir konu. Hı hı. E, kast edilen bu. Yani biz o dönemde biz bugün bakın bugün bilginin kesinliğini arttırmak ve paylaşılığını çoğaltmak için onu ne kadar nicel bir dille ifade edersek o kadar iyi değil mi? Bugün öyle. Evet. Yani ben Tam eğer... girişteki aslında konumuz kara delik bulundu dedim. Sizin itirazınızla evet, bir bakalım yani görelim. Bu dönemde de mantık dille ifade edeceksiniz. Hı. E, Dağdur Kayser'in Konevi'nin başlattığı Dağdur Kayseri'nin tam anlamıyla sımas ettiği şey e, tasavvufi tecrübenin o biricik olanın e, biricikliğine belli oranlarda halal getirmeksizin. O, orayı yine o özel alanı belli oranda muhafaza ederek. Yani kaynaklar farklı, tecrübeler farklı ama bunun ifadesinde müşterek bir dil, ortak bir dil. E, üretme ve e, karşılıklı müzakereyi mümkün kılmak aynı dönemde dikkat et Kutbuttin Şirazi de işrakiliği mantık diliyle kurmaya çalışıyordu. Özellikle meşahidiller. Dolayısıyla o geçişleri de sağlıyorlar. Yani farklı yöntemler e, kendi elde ettikleri bilginin diğer yöntemle ifade imkanlarını e, araştırıyor. Bunu, Kastettiğim bu. Bunu yapabilmesi e, ayrıcı bir yere Evet. onu evet. koyuyor. Tabi bu şey az önce söylediğiniz zaman... Bu tekrar, devam ediyor çünkü. Daha sonra da Tabii. altını çizmek için söylüyorum. Bu... Hatta hatta 17. yüzyılda büyük ekberiler ve şeyler, mevleviler mesnevi ile fususu bu mantık dilinde bir araya getirmeye çalışan üst bir dil geliştiriyorlar. Bu çok önemlidir. Yani 17. yüzyıl Osmanlı entelektüel tarihinin önemli bir ayağı mesnevi ile fususun üst bir dilde terkip edilmesi. Hangi dil? Mantık dili. Büyük gelişim. Tabi. Bir tarafıyla şu da var tabi hocam. Şimdi o Füsus Şerhi Kayseri'nin yazıldığı dönemde de gördüğüm kadarıyla kendi coğrafyasının çok dışına çıkıp farklı dillere tercüme... Bu, bu da öyle... katılmıyorum. Kendi coğrafyasının dışına çıkmak ne demek? O ha. coğrafya tek coğrafya. Bugünkü coğrafya. Bugünkü gibi bakıyoruz. Tabii tabii ben söyledim. İran'dayken bunu açıkça söyledim onlara. Hmm. Dağdur Kayseri sizi etkilemedi. Çünkü siz yabancı değilsiniz. Hmm. Molla Cami de bizi etkilemedi. Çünkü biz yabancı değiliz. Biz ortak bir kültür bu ya. O dönemin... Yani Molla Cami şey, Osmanlı'ya geliyor veba olunca sınırdan geri dönüyor. İkinci Beyaz'da bir sürü eser sunuyor. Ya bu modern şeylerle, modern olan moderndir. Bunu reddetmeye gerek yok. Tarihsel bunlar canım yani ileride başka türlü olacak. Bugün millet kavramı, ulus devlet, bu vaka bunlar. Bugünkü gerçekliğin, tarihsel gerçekliğin kavramları. İleride bunlar değişebilir ama o dönemde bunlar yoktu yani. Yani şey demiştim onlara, siz Davud Kayseri'yi Türk olduğu için okumuyorsunuz. Biz de Molla Cami'yi Fars olduğu için okumuyoruz. Ortak bir kültürün insanlar olduğu için okuyoruz bunları. Bırakın şu yani hafızı ama buna bizim Türk Bunu İran'da İranlılara söylemiş. Tabi tabi dişlere bakan. Hocam? Anlasın anlamasınlar. Hani ben okuma attım. Bu, biraz bizim de burada suçumuz var. Biz hafızı çok seviyoruz diye başlıyor bizim oradaki hocalarımız. Türk hocalar. Ya, hafızı biz sevmemiz İranlı yani hafızı biz seviyoruz. O O sizinle. Biz çok sürü Hafız onların filan değil. Hafız hepimizin ya. Evet. Hafız'a en iyi şehri yazan Suudi Efendi bir Osmanlı entelektüelidir. Ya Bosnalı. Hmm. Hafız divanının en önemli şehri yazan ve Farsça'ya çevrilip Farsların bil hafızı onun üzerinden okuyorlar. Bu çok yanlış bir perspektif. Eyvallah. Evet. Fakat hocam bu, bu, böyle bakabilmek için de e, o Modern, arizi hallerden azade bir zihine kavuşmuş moder olmak modern Moderni, lazım. modern içerisinde muhafaza edeceğim. Biz bugün ulus devlet kavramı içerisinde şükürüz. Bunun ilahi bir şey değil. Doğal bir şey de değil. Bunlar tarihsel hadiseler. Dedim ya ileride başka devletler kurulur, Başka yapılar kurulur yani. O dönemin şartları başka. Tamam ben sorumu sorayım o zaman. Birden yayılmasında şeyi anlamalı mıyız? İhtiyaç var. Tam başardığı şey İslam coğrafyasının pek çok yerinde ihtiyaç. Karşılık ta, ta, bulmasını şöyle, sağlamalıyız. Ulaşılabilirlik çok önemli. Yani vahdeti vücudu siz İbn Arabi'nin diliyle bırakırsanız ona herkes hmm. ulaşamaz. Accessible diyoruz ya hani oraya giremeyiz, dahil olamayız. yani. Ve çok e, öznel kalır o. Ama siz onu Konevi'nin yaptığı, Davdül Kayseri'nin de son anı verdiği dille yaptığınız zaman ona benim dahil olma imkanım var. Ben su, diyelim ki bu tecrübe hiç yaşamamışım ama mesela şey derler Molla Fenari için hiçbir tasavvufi tecrübesi olmamasına rağmen bu dil üzerinden böyle diyenler de var. Hmm. Ee, ben ona dahil olabiliyorum. Sen ne diyorsun? Sorusuna cevap al alabiliyorum. Öbür türlü e, iş çok hissiyat üzerinden gider. Şuhut budur zaten. Bunun bir anlamı var ama bunun istidlale dönüştürülmesi paylaşılabilirliğini, denetlenebilirliğini arttırır. O da bilgi bir meşruiyet sağlar. O dönemin şartlarında. Eyvallah. şeyi Buna ben... rağmen medreselerde tassovuf okutulmaz. Buna rağmen. Tabii çünkü saf bir istidlal yok orada. Hocam işte o, geçen hafta Konya masası etrafında da konuşmuştuk bu bölümü. Şu zihin berraklığı yani o kadar güzel bir şey medrese... şu kurulabilse. Ama medrese müfredatlar elimizde canım. Şöyle. şöyle herkes kendi dükkanını geriye taşımasa bu gayet doğal. Yani vakaya bakarsın vakada neyse o varı yok yoku var göstermeyi anlamı yok. Evet. İhtiyacımız olan şey belki. Bu arada biz bende haber vermiş olayım hocam Ketebe adına Aştiyani'nin Kayseri Mukaddimesi şerhini çalışıyoruz. Vallahi zor iş. kaç ay yapacak işi inşallah. tebrik ederim. Ya. İki yıldır sürüyordu çevirisi. Yayınlanacak. Hı hı. Allah izin verirse haberini vermiş olayım. Evet. Hı. Şimdi hocam bir yeri, notunuz yoksa. Buyur. Geçen bölümde bahsi geçen bir yer vardı Saragoza Meliki. Dediniz. Muhtemelen İbn-i evet. Orada evet. bir mesele var demiştiniz. Ha yok orada Onu benim... Diye güzel sorayım. güzel. Hani biz genelde zor başlıyoruz. Evet. Böyle bir güzel yumuşak bitirmeye çalışıyoruz ya. Şimdi evet. orada benim bir e, hikayem var. Bu hikayeyi paylaşayım ki kayıtlara geçsin. Ben bunu belirli mahvillerde anlattım ama daha büyük ölçekte televizyon kayıtlarına geçmiş olur. Şimdi e, 87'de bu işlere başladığım zaman... Ee, tabi akademik çalışmada yapılacak ilk şey uğraştığınız alanla ilgili literatür bilgisini derlemektir. Çünkü nerede, kim ne yapıyor bileceksiniz. Ee, tabii Türkiye'de e, bu işler yani Aydın Sayılı Hoca ve Aydın Sayılı Hoca'nın öğrencileri belirli bir aşamada devam ediyorlardı ama genelde e, dünya ölçeğinde yapılıyor. İşte e, Fransa'da Rüştü Raşit Ahmet Cabbar e, Arap dünyasında Ahmet Selim Say'dan e, Adil Ambuba ee, şeyde Hollanda'da Hogan Dijk, Amerika'da e, Kennedy gibi isimler çalışıyor. Şimdi ben de bu çalışırken e, işte İbn-i Muhtemelen i̇bn Hud çok önemli bir e, yönetici ama bir kitap yazmış. El istikmal fi ilmil hendese. Şimdi tabi bunu biraz teknik ama tüm niceliği geometri üzerinden anlatıyor. Geometrikçe bir geometrik sayılar teorisi, işte nedir onun adı, şekiller, üçgenler, şey koni kesitlerine kadar. Böyle büyük bir kitap yazdığı, kaynaklarımızda var. İbn-i de İrşadül Kays'ta anlatıyor. Ama bu kayıp, parça parça gelmiş, çok küçük parçalar. Fakat Ayasofya'da i̇bn Sartağ'ın, yani Davudül Kayser'in hocası olan i̇bn Sartağ'ın Tokat-Niksart'ta okuttuğu bu mecmuada bir not var. E, Sabit Bin Kure'nin sayılar teorisi, üzerine asal sayılar teorisi boz dost sayılar teorisini kurarken geliştirdiği teori ile ilgili risaleyi sonunda diyor ki İbn Sartak "Ben mutemen İbn Hud'un en istikmalini tahlil ettim. Adını ikmal koydum. Bu risalede oraya yerleştirdim, derce ettim." Şimdi hem Ahmet Selim Saydan ki benim eee Ürdün'deyken hocam olmuştur rahmetli. Filistin asıllı. Hem Rüştü Raşit hem e, Ahmet Cebbar hem Hogan Dayık, bu kitabın peşindeler. Yani el istikmal kayıp ama el ikmali bulursak meseleyi çözeriz. Küresel bir olay. Küresel o. bir olay tabii. Yani hemen hemen her makalenin sonunda buna atıf var. Hı -hı. Ondan sonra biz de genciyiz o zaman tabii yani 87'de. Bunun not aldım kafama. E, her gittiğim ülkede ya da yerde bakıyorum tabii benim Hı -hı. Osmanlı dönemi Selçuk er Benim esas amacım e, Oğuzların, İslam medenine dahil olduktan sonraki felsefi bilim hayatını takip etmek olduğu için bunu takip ediyorum yani. Kayre'de e, 94'te 40 günlük bir yazma kursuna katıldım. E, i̇kiye kadar kurs sürüyordu. İkiden sonra işte Kayre Devlet Kütüphanesi'nin şey, Kayre Üniversite Kütüphanesi'nin kütüphanesindeki yazmaları inceliyorum. Elyasıyla, kartoteks yani matbu bir şey de yok. Elyasıyla. Bir baktım eee Muhammed bin Saltuk bin Sartak, şey bin Çoban bin Sartak bin Saltuk el İkmal fi İlmühendisse e, tamam güzel fakat müstensi beni çarptı müstensiy Dawudu Kayseri tokat Niksar, nizamiye Medresesi. a dedim tamam hemen getirttim yazmayı mükemmel bir yazı Dawudu Kaysi'nin yazısıyla bizden ondan sonra kayıtlar var. Müezzade'nin kütüphanesinden alınma. Ondan sonra. Dedim ki bunun hemen bana e, mikrofilini ver. Ben Türkiye'deyim zannettim. Mikrofilim falan yok o dönemde. 94 karede. Fotokopisini verdiler bana. Kötü bir şey fotokopi. Çünkü aşırı ışığa tutmuş oluyorsun yazmayı. Aldım hemen yanıma. Geldim ama geldikten birkaç ay sonra askeri müzede bizim e, az ama 60-70 ama çok önemli bir yazma koleksiyonumuz var. Onun kataloğunu ben hazırladım yayınlandı. Şimdi orada da bir vesileyle çalışmaya gittim. Bir nüdasını da orada buldum. şimdi iki nüsayı incelediğimiz zaman şunu gördük. Bu nüssalar Davudlu kanseri tarafından izne getirilmiş. İznik'te müessadenin eline geçmiş. Müessadenin kütüphanesi İstanbul taşındı aktarıldıktan sonra Enderun'a intikal etmiş. Enderun'da mimar Sinan ve benzerlerin okuduğu kitaba dönüşmüş. bu. Daha sonra askeri mühendishaneler kurulunca padişah fermanıyla mühendishanelere aktarılmış. Mühendishanelerdeki bu bilgi eskidikçe de müzeye intikal etmiş. Bunu da Kemal Beydilli Hoca'nın mühendishane kitabındaki şeylerden tespit ettik. Şimdi bu işin bu tarafı yani bizim kültürümüz için son derece önemli. Şeyde en bizim mimarlarımız, teknisyenlerimiz ki orada yetişiyor, mimarsından dahil bu kitabı okumuşlar. Fakat daha önemlisi şu... Şimdi ben bunun fotokopisine sahibim. Askerimizin oradaki duruyor zaten. Bir gün Ahmet Cebbar ki Cezayir Yüksek Eğitim Bakanı ve öldürülen Bodyaf'ın danışmanı olan hem matematikçi hem matematik tarihçi Türkiye'yi ziyarete geldi. Mihmandarlığını ben yaptım. Dedim ki gezerken Araplar birbirine doktor diye hitap eder. Doktor dedim bu i̇bn takın dedim el-ikmalini Buldun mu? Şimdi orada hani Mehmet Hoca e, e, verem olduğunca veremin e, o filme bakıp e, öğrencilerine şurada çok tipik bir verem gördüm deyişini anlatır ve der ki ben e, bilimsel tecessüsü o doktorda gördüm. Yani adam Ulan ben orada ölüyorum. E, bulduğu şeye bakıyor. Ben orada hakikaten Ahmet Cabbar'da da o şeyi gördüm. ben birden hüzünlendi. Ah dedi hiç sorma 25 yıldır peşindeyim dedi. Ama maalesef ee, bulamadım dedi. Dedim ki ben buldum bende dedim. Böyle arabayla e, büyük çamlıcıya çıkarken. Tabii çok üzüldü. Çünkü kim bulduysa onundur. Hı -hı. Ama yani ben öyle birisiye giremeyeyim o genç yaşta. Dedim ki merak etme dedim doktor dedim, ben sana hediye edeceğim. Dedim. Hı -hı. Çünkü muhtemelen Endülüs'tü. O da Endülüs e, ve Kuzey Afrika matematik tarihi çalışıyor. Çok uzmanca çalışıyor. Bu tarafa hiç bula, bulaşmıyor. Hı -hı. O, Şaşırdı tabii. Dedi ki çok nazik efendi bir insan. E, ama İhsan dedi bu çok büyük bir hediye olur. dedi Ben 25 yıldır bunu arıyorum. Yani. Ben de orada taşı yediğine koydum. E, doktor dedim ben Osmanlı torunuyum. Bana küçük hediye yakışmaz dedim. <gülüyor> <gülüyor> sonra güzel bir ilişki kurduk. Orada toplantı. Şu anda 5'e yakın doktor tezi yazıldığını duymuştum hakkında ama e, bizim Mehmet Arıkan genç meslektaşlarımdan onu tezgahına almış vaziyette. 2 nüshasından hareketle onun edisyon kalitesini çok zor bir eser yani Çünkü tüm geometrik matematiği içeriyor. O hatırayı bahsed kastediyorum. Yani güzel bir hatıra. E, güzel bir anı benim için. Hmm. Ama çok e, acayipmiş. E, onu yazmadınız bir yerde. Yok yazmadım. E, ya hangi birini yazayım ki o kadar çok e, bu süreçte yazmalarla alakalı. Yazma eser bulmak. Eski bir eserin peşinde koşmak. Hala şu anda var değil mi cebinizde? Tabii tabii. Bir yerde arıyorsunuz. Tabii, tabii. Ben rüya anladım. üzerine şey, bir ile gitmiş insanım yani. Evet. Tabii. O birkaç ile hatta. O başka bir iştir tabii yani. Çalıştığınız işe kendiniz Burada var. Burada şeyi sorayım hocam. Şimdi tabii şöyle bir mesele bu. Davut Kayseri'nin bir metni. 600 yıl, 700 yıl Tabii. Önce. ya da daha da geriye gider İbn Büyük büyük, yura, büyük oranda 1337 ile 1350 arası yazılmış metin yani i̇şte, İz, İzni'ye geldikten ölümüne kadar ki ara dönemde yazılıp hatta hatta Süleyman Şah'ın ölümünü Süleyman Paşa'nın ölümünü dikkate alırsak daha erken yazılmış. Yani 1337 sonrası yazılmış metin. Evet. Şimdi Süleyman Paşa hani biraz da tarihi de dahil edelim hocam bizim şeye geç, ilk geç bize geçiren adam. Tabi Namık Kemal'in çok sevdiği Heh. ve mezarını değil mi orada vasiyet ettiği insan. Bir evet. yani. Şimdi... Şimdi oradaki tarihi bağlam metin o duygu durumunu aslında merak ediyorum. Yani bin yıllık bir metnin ve çok büyük bir ismin kendi el yazısıyla o kendilerine sırrı değil. Bu metin için söylemiyorum. Evet. Hani genel olarak e, ya da dokunduğu bir metin o duygu durumu e, insana Ta güç mü veriyor? Dizlerini ya, mi titretir? Yani nasıl? O tabi eserin e, konusu, içeriği senin ona verdiğin emekle de çok alakalı. Diyelim ki geçen Perşembe günü Mehmet Arıkan'la birlikte Yusuf Efendi Zade'nin e, hayali haşiyesi 320 yaprak, onun kendi el yazısı bir hatta to, hmm. nisihle yazdı, inanılmaz bir estetik zevk. Bırak içeriği estetik zevk alıyorsun tabi. Yani e, diyelim ki Şeyh Hamdullah'ın bir e, el işaret ve tembiyat ya da ilayat İbn Sina'nın ya ilayat biraz felsefe demirleme ama o yazıyla onu gördüğün zaman etk etkileniyorsun. Ya da diyelim ki Kemalettin Faris'inin e, askeri müzede mesela Kemalettin Faris'inin el yazıyla Kemalettin tarih gördüğü en büyük matematik optikçilerden biri el yazıyla İbn Hayyan mecması var mesela çok orjinaldir tabi ya da İbrahim Teferika'nın kendi ile, e, el yazıyla El Hayetül Ciddi de astronomi kitabı değil mi? Yani bu insana çarpan bir şey tabi e, uğraştığınız alanlarla al alakalı hele hele hele hele e, kayıp bir eseri bulmak bir yerde onu yakalamak ee, diyelim ki Farah ağabeyin kitabı lürufu kayıptı ama onun bulunması Muhsin Mehdi tarafından tesadüfen değil mi? Ee, senin o tarihi olan ilişkini değiştiriyor, o dönemdeki problematiği değiştiriyor varsayımlar bu sefer kesin bilgiye dönüşüyor çünkü eserinin de o bir şeydir bu konuyla. Yani, e Tabi bir matematikçinin herhangi bir teoremi ispatlaması ya da yeni bir e, bağlantı yakalaması bir fizikçinin yeni bir ee, fiziksel teori inşa etmesi neyse senin sosyal bilimlerde bir belge bulman. Hele hele o belge bir şeyleri değiştiriyorsa ya da yeni bir şeyi başlatıyorsa son derece önemli. Ee, benim hayatımda öyle çok şey var. Ee, ki Ben bunların çoğunu kendim çalışmadım. Tabi tabi Tabii tabii. Yani diyelim ki Anadolu'da yazılmış ilk matematik kitabı Mem, e, Mehmet Emin Sivasi ee, şeyden yayınladı yazmalar kurumunda. Esedin Ebe'nin torunu. Eee Sivas kökeli ama sıra gidiyor. Şimdi o eseri bulduğum zaman, ki şeyde buldum onu, Alusturya'da buldum zannediyorum. Ee, hmm. Ya da işte ilk Türkçe uygulamalı geometri kitabı Emri Çelebi'nin. Mesela, mesela, Değil mi? Şey. Onu hemen, onu da verdim. Arkadaşlar çalışıyorlar. Bu icazet meselesiyle ilgili zannediyorum sizin bir dersinizde geçendi. o büyük zincirin bir halkası bir son durağı gibi hissetmeye yol açıyordur yok, değil mi? Yok ama o icazet benim icazetim var tabii de. O icazet ilmi, ya eser üzerinden ya işte Hı. genel bir alan üzerinden ya da tümel bir icazet. Tüm ilmi gelenekleri. O daha farklı bir şey. O bir yazmayla alakalı değil. Yani elbette farklı. Tabii buradaki şey hani o ruh, duygu durumunu anlamak için yani i̇bn Sinan'ın bir diyelim elinden geçmiş bir mekinci... Yusuf bu istişadi bir durum yaşanır. Ne <gülüyor> <Ben> kadar anlatabilirim. <gülüyor> bu çok şahsi bir tecrübe tabii yani. Evet. O heyecanı iş üzerinde görmek mümkün tabii yani. O doktorun filme tabii, bakması gibi, gibi tabii, tabii, tabii. Burada tabii konuyu hemen değiştireyim hocam başka bir yere geleyim. Tokat dedik, Niksar dedik, Kayseri diyoruz. Sivas Sivas dedik, İznik dedik hı hı. Ee, ve i̇bn Sertak 10 yıl falan zannediyorum İktidar'da. Ee, çok net değil ama evet büyük uzun bir müddet kalıyor. Ee, çok önemli yani şimdi biz tabi Anadolu'nun özellikle Selçuklu dönemini ben genelde Osmanlı ve sonrasında çalıştım ama Anadolu-Selçuklu döneminin e, 1070 ve sonrası henüz entelektüel tarihi çalışılmadı. Parça parça var. Hı. Politik tarih çalışıldı, ekonomi tarih çalışıldı. Mesela Hüsamettin Sivas diye bir adam var kim bu adam? Ya Nasreddin Tusi bu adamı öyle bir övüyor ki buna seyful ül Münazirin diyor. Tartışmacıların kılıcı. Çok sert tartışan bir adammış. Ve bazı eserlerini bu adamın talebi üzerine kalem alıyor. Bildiğin Sivaslı yani. Hüsamettin Sivaslı. İşte e, biraz önce bahsedeyim Eberi'nin torunu. Bu meşhur Seyfettin Eberi var ya Kemal İbnus'un talebesi, hmm. Nasreddin Tusi'nin arkadaşı. Onun torunu e, Mehmet Emin Eberi. Mesela bu adamlar, yani biz Sivaslı, Kayserili, Konyalı, Tokatlı, Kas, o dönemdeki ilim merkezlerinde kimler? İlla bunların birinci sınıf ilim adaması, büyük matematikçi, filozof olması gerekmiyor. Kültürün inşasını mümkün kılan ve daha sonraki e, nesle aktaran o insanları çok iyi bilmiyoruz. E, ben bu Konyalılar üzerine biraz çalıştım. Yani 1300 ile, 1250 ile... 1400 arası Konya alimleri hmm. ee, ve bunların e, özellikle Mısır, Suriye'deki faaliyetler üzerine biraz e, o Konya masası dolayısıyla baktığımda e, bilmediğimiz pek çok isim var. Tekrar ediyorum bu isimleri e, lafız olarak bilmek, onların eserlerinin döküm vermek yetmiyor. Bu adamların fikirlerinin içine girmek lazım. Neler yapıyorlar, ne diyorlar. Hmm. Bir de mesela Kıpçak. Bunlar P olmadığı için ancak Kıpçak deniyor. Kıpçaklı alimler. Altın Orda devleti Müslüman olduktan sonra özellikle e, Özbek Han ve Canı Bek ki rahmetli Cevatiz gibi bu konuda bir makale yazdı. Sonra ben bir makale onun eksiklerini yeni bir bulgularla tamamlayan bir makale yazdım. Rahmetli Teoman Hoca'nın e, Hatırat kitabında Altın Orda'da yazılmış ilk matematik kitabı üzerine 50-60 sayıla bir makale, makale yazdığımda bu adedile ile miktarın birinci cildinde var. E, mesela biz Kıpçakla alimlerin henüz tam bir dökümü çıkartmış değiliz. Onlar hmm. e, özellikle Suriye, Mısır'a gelerek çünkü Kıpçaklar yönetiyor o, o, o zaman geliyorlar. Oradaki faaliyetlerin Kırımlı alimler mesela e, Altın Orda yıkıldıktan sonra Anadolu'ya geliyorlar. Büyük yani yapacak çok iş var. Evet, bu tabi ilmi e, cihetiyle ben biraz da hani bugün de bugünkü kültürün de e, içinde canlı bir şekilde nasıl çoğaltılabileceği meselesi siz bir ara çünkü bir e, hani isimleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu, bu medreseler, kurumsal yapılar. Bunların önemli bir kısmı ayakta. Evet. Hepsi yıkılmış değil, yok edilmiş değil. Bunların kafe olarak kullanılması, siz bir ara e, öncülük tabii, ettiniz o, o işe mi? Tabii, tabii ya ben bunu söylediğim İbrahim Halil Üçer söylüyor, diğer hocalarımız söylüyor. Yani o medreselerin özellikle e, her türlü yapıyı koruyamazsın tarihten kalan. O kültürcülük diyorum ben evet. ona. O mümkün değil. Ama temsil değeri yüksek olan işte Tokatnikzar gibi ya da ne bileyim Sıvastaki Gök Medresi gibi Bak bunlar Özbekler koruyor, Özbek Komünist İdaresi diyorsun. Yani ben Özbekistan'ı İslam Kerim o da ziyaret ettim. Kusura bakmasın İslam Kerim'e Komünist ama bizden daha kültürüne bağlı bir adam. Tüm şeyleri restorasyonlara aslına uygun yaptırdı. Ben gezdim o restorasyonların hepsini. Hmm. Herkes o kadar komünist oluyor. Yerli olsun da bu toprağın değerlerine saygı göstersin de ne olursa olsun diye bakıyor insan ya. Yani oraya geliyor. Ya oraya geliyor kardeşim yani. E, kastetilen şu. Tüm medreseleri efendim tüm e, kervansarayları koruyalım, çeşmeli onu çöpçülük yapmaya gerek yok. Elbette. Ama tarihimizi temsil eden önemli eserleri işte Erzurum'da, çeşitli illerimizde var. Bunları Kültür merkezleri müze olarak kullanmak kaydıyla tutup orada medresi açacak anı yok canım. Geçti gitti onlar. Yani Anadolu'da Türkçe yazılan ilk matematik kitabının işte yazarının ders verdiği ya da yazıldığı yer. Daha hikayesi eğitimdir. var. Var tabii ama. Bu hikayeyi kurman, inşa etmen Şimdi lazım. o hikayeye mensubiyet duymuyoruz. Lafız bu. Hmm. Bak bu lafız. Yani ne demiştik hatırla burada ağır bir ifade kullanmıştık. Muhafızel kesim İslam edine karşı bastırılmış bir nefrete sahip. Minniyetçi kesimde Türk tarihine bastırmış münefreti sahip. Ben bunu iddialı olarak tekrar edeyim burada. Nerede bunu göreceğim? Eylemlerinde göreceğim. Yani laf masa başı konuşmalarda herkes dıgıdık yapıyor canım. Eylemlerinde bunu yani tutup e, temsil değeri yüksek olan eserleri e, başka amaçlarla kullanırsın. Sonra gelip bana ecdat dersen ben orada güler geçerim bu işe. Eyvallah. Evet. Hocam e, yine ve bir hafta daha e, bitti vaktimiz. Eyvallah. Başlasaydık iyiydi yani bir girebilseydik. Girmedikçe girdik canım. Ee, düş... O kadar insafsızlık yapma. Peki ben özellikle zaman felsefesine dair söyledikleri ve atom meselesiyle ilgili ama sormak Ama sonra ağır konuştu demeyeceksin ama o konuları konuşunca. Evet bir de öyle bir sorunumuz var. Evet. Efendim soruların peşinde de bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar burada olacağız. İyi Herhalde. akşamlar efendim.